Efendim merhabalar. TVNet ekranlarına hoş geldiniz. Adres defterine hoş geldiniz. Adres defteri her hafta olduğu gibi bu haftada aramak da bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır deyip elinde bir adres yolunu yordamını arayacak bir meselenin. Bugünkü meselemiz çok güzel. Hatta yayından önce başladık biz. <gülüyor> Ahmet, Paşa, Ahmet Paşa'dan, Dehani'den başladık. Ama ben önce... Tek kahvaltı benden daha yakışıklı olmak olan program partnerimi tanıtmak isterim. Partnerim nedir ya? Yoldaşımı tanıtmak <gülüyor> istiyorum. değil daha. Ee, sevgili Yusuf Genç merhabalar. Abi merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Yani iyiyiz. Bugün ayrıca bir keyfim <gülüyor> var benim. Hakikaten konuşacağımız Eyvallah. konu dolayısıyla. Eyvallah. Fakat reklam yapalım. Cins bu sayı gönül. O da tevafuk oldu aslında e. konumuzla da. Gönül demiş. Allah Allah. E, Leyla bir ihtimaldir demiş kapakta. Çünkü biz güzel sevmeyiz. Sevdiğimiz güzeldir. Eyvallah. Efendim cinsalınız okuyunuz. Cinsi destekleyiniz. Beğeniyorsanız gidip alın bence. Öyle ya. Yani seviyorsan git konuş bence. Beğeniyorsan <gülüyor> e, git cinsal bence yani. Yapacak bir şey yok. Efendim bugün konuğumuz çok kıymetli bir e, hocamız. E, kendisini burada ağırlamaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu arada cinste de yazıları yayınlanıyor. Malum son dört sayıdır. Üç sayıdır. Yo, dört seydir. Sevgili Hayati İnanç Hoca. Gönül redifli keçecizade izletme Allah aklımda dolaşıyor şimdi. Gönül dediniz ya. Eyvallah hocam. Nasıldır? Hocam. İlk beyti, Acab bu ateşi firkatle kimler yana gönlümden? Demem kim yakmazıra korkarım divane gönlümden. Aha. Şimdi azizim bu yedi Beyitli çok yakışıklı bir gazeldir de. İlk beytinde okuduğum beytte dediği şu. E, aşkın biliyorsunuz kahramanları e, Bülbülle gül olunca mecazi aşk Mum ile pervane olunca hakiki aşk Ben diyor bir mum gibi ortaya çıktım yanıyorum e, Pervaneleri celbeder, cezbeder ve onları yakar Hangi pervaneye nasip olur gelip dayanmak bilemem Gönlüme de dur yakma diyemem hışmından korkarım Yani o bildiğini okur Gönüldür ne lazım <gülüyor> Eyvallah fakat gönülün galiba başka dilde bir karşılığı bir yok. Bir karşılığı yok. Evet. İngilizlerin hört harete he, hört delikleri şey kan pompalayan organın adıdır ki inekte de var. İnekte de var. Bir de yürek var bizde ekstra. <gülüyor> ekstra yürek var. Kalp var, yürek var, gönül var. Bir de göngül, göngül. <gülüyor> e, <gülüyor> Hocam Ankara'dan geldiniz, iğlettiniz geldiniz. İyi geçti inşallah. Çok şükür. hamdolsun. olsun. Çok şükür. Her şey yolundaydı. Vallahi şükürler olsun. Evet. Gene sevgili Yusuf Genç her program olduğu gibi bu programda dersin çok iyi çalışmış. Çok iyi sorular var. Tabii ki bitmeyecek ama biz bir ucundan sormaya başlayalım. Biz istedik ki bugün sizinle Divan Şiirini hay hay. E, konuşalım. E, şimdi tabii şu, e, o ayrıma da geliriz. Divan Şiiri, Halk Şiiri öyle bir ayrım var mı? Bu ayrıma inanıyor muyuz? Ya e da mesela türküyle... Türk, sonradan Türk sanat müziği olarak adlandırılan müzik birbirinden ayrı mıdır falan gibi de tartışmalar var son zamanlarda. Ama ondan önce galiba şunu konuşmak lazım e, nedir hocam divan şiiri? Yani edebiyatı demeyip şiiri demeyi tercih edeceğiz program boyunca size de uygunsa. Evet, evet do yani doğru, doğru. Nedir divan şiiri hocam kabaca ne zaman ortaya çıkar? Ne zaman ortaya çıkmıştır? E, Efendim bu elbette. Ee, bazı farik vasıfları, alamet-i farikaları diğer kısımlarından ayırt eden bir şeyler işte vezne uygun olmak evvela, yani ölçülü. Latin adam demiş ya hani saymalı değil tartmalı. Ee, divan şiir dediğimiz şiir geleneğimizde yazılan şiirler de heceler, kelimeler sayılarak denk düşmesiyle yetinilmez. Kafiye tuttu tutmadı ile yetinilmez. Tartılır bir de ...mana ile tartıldığı gibi... ...her hece orada olması gerektiği için oradadır. Mevzun, mevzun, ölçülü efendim, ağırlık. Şimdi çok iddialı bir şey tabii bu. Hem anlamlı bir şey söyleyeceksiniz hem de... ...bunun her hecesinden... ...uzunluğundan, kısalığından, ağırlığından sorumlu olacaksınız. O derecede estetiğe riayet etmiş olacaksınız. Bunu ben hep hayranlıkla takip ediyorum... Ağzınızdan çıkan sözün doğru olması, akla akla aykırı olmaması, muhataba faydalı olmasa da hiç değilse zararlı olmaması gözetildikten madem ilaveten bir de ölçülü olması. E şimdi insan beyni bu kadar komplike düşünmeye ve eser vermeye alıştıysa, alışırsa umulur ki, beklenir ki rahatlıkla bütün hayatına yansıyan bir güzellik algısı, bir estetik fikri intizam fikri hakim olacaktır. Yani vezne uygunluk birinci vasıf. Sonra şiirler kendi arasında bir harf düzenine göre dizilirler. Her şiir malum divan şiirinde, divan şiiri dediğimiz şiirde e, her beyt e, birbiriyle kafiyeli olup e, aynı harfle biter. İşte biten harfler esas alınarak eliften ya'ya kadar bir Dizilim gerçekleştirilir. T ile biten şiiri bulacağınız yer bellidir. T ile biteni bulacağınız yer bellidir. Böyle bir disiplin de ayrıca cari. Fakat belki daha önemli olan içerik yönünden dışarıdaki yani gündelik hayatta yüklendiği anlamın çok dışında anlamlara gelen kelimeler. Yani alternatif bir lisan adeta oluşturulup, alternatif bir dünya kurulup, e, bu yönden de hayli tenkide uğramıştır. Hayattan kopuk falan filan derler. E, böyle insafsız bir cümle kurmaya gerek yok ama e, gündelik hayatın da birebir yansıması değildir işin doğrusu. Yani elbette yukarıdan bakar, fil dişi kuleden bakar. Onun için yani. gazete çıkarmak daha doğru bir yöntem hocam bence. Yani gündelik hayatın birebir yansımasıın peşindeyse insanlar gazete çıkarsalar daha mantıklı bir iş yapmış olurlar. Ne bileyim fotoğraf çekseler falan filan. Yani, Şiir çünkü başka bir dil ya zaten. Evet. yani Aşkın başka bir dildir. <gülüyor> ee, size yani şairin dediği bana şöyle mesela divan şairleri arasında değil tabii ama Necip Fazıl merhumun hani mayın tarlasına düşmüş bir deliyim hudutta gözüm sekizinci renk ve dördüncü boyutta. E tabii dışarıyı arıyor. Üç boyutun dışını zorluyor. Şairin görevi biraz da budur. Yoksa Herkes gibi yaşayıp geçip gideceksem ve olup biteni tespitle yetineceksem e ne oldu o hayat? Biyolojik efendim sıradan bir hayat haline gelir. Şehir sıradanlığı ortadan kaldıran, e, buzlu cam arkasından bize bambaşka bir alem seyrettiren. E, Tabi arada buzlu cam olduğu için orada güzel bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz ama tamamıyla de kavrayamıyorsunuz. E, öyle de olmalı zaten. Ya sonsuzluğa kanat açmış bir mahluksun sen yani sıradan değilsin Kendi, insan aslında kendini sıradanlaştırıyor kendisi basite irca ediyor Oscar Wilde'den sizden duymuştum hani her bayağılık cinayettir diyor her cinayet bayağı değil ama <gülüyor> evet, evet, tartışmazsız yani e, şuradan devam edelim hocam hani bir bakıma hani e, bir metin İngilizce ve biz İngilizce bilmiyorsak ee, o metnin değeri hakkında herhangi bir yargıda bulunamayız. Evet. Ee, ama orada bir metin yok da diyemeyiz. Divan Edebiyatı eleştirileri bana hani halktan kopuktu saray çevresinde yazıldı saray çevresinde yazıldı deniyor Bağdat'tan <gülüyor> Divan, Divan, Divan Şehir'in şairleri çıkıyor. Dünyanın en iyi. Sarayı uzaktan bile görmeyen bir fuzuli çıkıyor ve üstelik Divan Şehir'in şahı bir numarası. Bir numarası. <gülüyor> Dolayısıyla e, hani tamam orada bir divan şiiri var, bu başka bir dil. Ama bu dilin bir de kodları var galiba, genel evet. geçer kodları. Onlar Tabii. ne hocam? Ee, şimdi şiirimiz bize, e, şiirimiz derken de ben izninizle e, divan şiirini kastediyor olacağım. Özellikle belirtmediğim takdirde aksini. Şiirimiz, El-Est Meclisi'nde başlayan hikayemizin anlatım üslubudur ves selam. Allahu Teala'nın kullarına, ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? E evet ya Rabbi. Elestü bi Rabbikum? Kâlû O mecliste meydana gelen, husule gelen aşk, ilahi aşk ile başlayan bir serüvendir bu. Ve o mecliste olup biten e, bir sarhoşluktur. Sarhoş olursunuz herhalde. Sarhoşluk. E, ''Men kimem saki olan kimdir, mey nedir?'' falan yani bilmiyorum falan. ''Arif oldur bilmeye, dünya ve mafihâ falan dedikleri hep odur. Şimdi o sarhoşluğun da dünyada en benzer anlatım kolaylığı bildiğimiz alkollü içkilerle meydana gelen sarhoşluk olduğundan, Oy birliğiyle şairlerimizin hiçbir istisnası olmamak üzere seçtikleri mazmunlardır bunlar. Şarap, bade, kadeh, şarabı dağıtan, saki, efendim, içenin sarhoş olması filan falan. Fakat oradaki kadeh, dudak filan, hiçbiri lugatta kullanılan, hayatta bilinen manasıyla değil, daima mecaz ile vazife görür şiirin içinde. Bu yüzden de işte biraz anlaşılmak güçleşmiş belki. Fakat tabii bu güçlükten bahsederken çok insaflı olmak lazım son 50 yılda, son 60 yılda oluveren bir şey bu. Bundan önce böyle bir tereddüt de yok, kimsenin kafasında böyle bir endişe de yok. Şiir derken Seyrani'nin şiiriyle, Aşık Ömer'in şiiriyle, Bağdatlı Ruhi'nin veya Taşlıcalı Yahya'nın divanlarını ayırt bile etmiyor insanlar. Divan şiiri, halk şiiri diye bir tasnife gitmiyor. Biz tasniflere de yeni alıştık. Yani. Bu da çok yeni bir durumdur. Şiir denir yani o kadar. Ve muhteva sorulur. İçerik sorulur. İçinde ne var? Ne alınıyor ne veriliyor? Yani burada ne alınıp satılıyor? Ona bakılıyor. Biz kelime kadrosundan uzaklaştıkça kelimeler gidince e, temsil ettiği değerler de insanın hayatından gidiyor. Benim bir hemşehrim Denizli Çameli'yim. Hayli ücra bir ilçe. Köyleri ondan da ücra. O köyde yaşayan bir amca vilayete gitme saadetine ermiş. 60'lı yıllarda. Bu kendisi için yıllarca anlatılmaya değer bir orijinallik tabii. Lokantaya girmiş karnı acıkınca yemek söylemeyi beceremediği için tencerede görüp beğendiği bir yemeği şunu gönder demiş, gelmiş yemiş, tadını pek beğenmemiş. Neydi bu evlat demiş, patates amca demişler. Ha, adı gidince tadı da gitmiş. Buna kumpir derdik pek lezzetli olurdu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adı gidince Çok tadı şeyim. da gidiyor yani. Eyvallah. O kelimelerden uzaklaşıyoruz. Şeyimiz, <gülüyor> yani temel e, yoksulluğumuz bu noktada. Can deyince heyecan duymuyoruz. Sagar, sifal, kadeh, peymane, ayak, piyale hepsi kadeh manasına gelen kelimeler şimdi bu kelimelerin tabii yani yerine ben İngilizce şunu diyeceğim kupa diyeceğim veya bardak diye dersin de e, işte o kelimenin 500 yıllık bin yıllık çağrışımlarından yoksun kalırsın sadece gözünün önündeki bardak da kalırsın onun içine koyabileceklerinle sınırlı kalırsın bunun mecazen bezmi elesteki ilahi aşkı temsil etme hususiyeti tamamen gider e, o gidince sanki Divan şiirinde sakine ne kadar kritik bir kelime şarabı dağıtan ortada dolaşan kişi demek ama tasavvufi şehirlerde Allah demek yani, yani Bazen şeyh demek manasına gelir o manaya gelir dolayısıyla bu kadar manayı kaybetmek tabi insan Beytül Ahzam dediğimde şimdi adam lugata baksa hüzünler evi diye bir tercümele karşılaşır en fazla En fazla e ama bu işte Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf'u beklerken ağladığı evin adıdır. Yani Beytül Ahzan ama o hüzün çok asil bir hüzün. O hüzün aşkın hikayesi. O Yani beni Yusufsuz bırakmayın Allah aşkına ya. <gülüyor> o oranda fakirleşiyoruz. E o oranda Oran fakirleşiyoruz şirketi. işte. Yani. Ama o Divan eleştirisi belki ileride daha da fazla açabileceğiz. Biraz politik tarafı da vardı. Var yani tabii. Var tabi, Var tabi. yani, yani. Evet. Öyle bir şeyi var tarafı. Maalesef yani böyle tarafsız, ilmi, efendim dürüst bir e, sorgulama biçimi değil tabi. Politik tarafı var. E, i̇stenen bir toplum yapısı, arzulanan bir insan tipi var. E, ona uymayan her şey, herkes üç numara tıraş olacak demişsiniz. Adam saçı uzatmış olmuyor yani. E, sen onunla bununla ilgilenemezsin deniliyor. E, kültürel bir Kültürel bir böyle darbe, jakoben bir tutum kendini gösteriyor. O kavramlara, o kelimelere, hatta onun yazım biçimine, onu yazana, kalemine, defterine, kağıdına bir husumet her şekilde kendini gösteriyor. Yani Yunus Emre şiirlerine alternatif gösterirler. Derler ki Divan şiiri değil ben Yunus Emre'yi... Böyle deyip de Yunus Emre'den iki tane şiir okuyan da rastlamadım yani. Zannediliyor ki Yunus Emre'li şiirler çok kolay anlaşılı verecek şeylerdir. Yani, hemen iki dakika. Yani, <gülüyor> yani i̇ki dakika o, o, o iş yani. öyle değil mi? Yani? de bir şeyi var değil mi? Tabii, işte, tabii. Yani onu da belki hani açarız. Belki hatta e, yani ilerleyen dakikalarda da olur diye heyecanla bekliyorum. Hocam arada bize bir beyit okur, e, onu şerh eder, e, keyifle dinleriz. Bunu yani, hemen yaparım. O kolay. <gülüyor> Şunu söyleyeceğim. Muzika. Ne cevap istersin? Musiki şey. <gülüyor> bağlamıyla <ile> ilgili. <gülüyor> e, mesela bir e, beyit özellikle sizden dinlediğimiz zaman. ...manasına hakikaten dahil olamasak da değmesek de o musiki acayip bir şey söylüyor. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim şey, yani duygu alanındayız. Yani konumuz şiirse e, akıl biraz haddini bilip kenarda biraz fazla da karışmadan bekleyecek yani. Duygu burada hakim. Güzel kardeşim, insanoğlunun üç türlü açlığı var. Midesi acıkır, ekmek çorba iyi gelir. Kafası acıkır, bilgi ister. Gönlü acıkır. Aşk ister, şiir ister, sevda ister kardeşim. Bilgi orayı doyurmaz. Yani bu, ha ben bu açlığı duymuyorum. E canım, sen bilirsin. Ne diyeyim yani. Birisi bana şiir karın doyurmaz dedi de canım karnın acıktıysa çorbacıya gidelim yani şimdi. Allah bu kadar nimet yaratmış. Niye şiirden doymayı bekliyorsun? <gülüyor> şimdi gençlere diyorum doğrusu karşılığında alıyorum, 15-16 bilemediniz 18 yaşında gençlerden oluşan bir topluluk. Çocuklar ben şimdi size bir şiir okuyacağım. Manaya hiç kafa yormayın. Bırakın öyle bir dinleyin. Yani, övünmek gibi olacak ama yani Allah'ın izniyle bunu güzel okuruz yani acizane. <gülüyor> Şimdi sen balkonda otursan kuşlar, bülbüller ötüşse içeri giresin gelmez. E sen kuş dilini mi biliyorsun? Ne dediğinden haberin mi var da dinliyorsun? Hep dinlemek istiyorsun. E aynen öyledir işte bizim şiirimizi dinlemek. Bizim şairlerimiz saadetin bülbülleri gibi şakırlar. Bülbül öterken yalnız şunu bilirsin. Adını belki koyamazsın sorsam ama ya güzel bir şey söylüyor bu. Çok güzel bir şey söylüyor. E i̇yi de ben bu güzeli nereden tanıyorum? Ana vatanımdan. Ben cennetliyim. Babam oralı. Bana cennet anlatıyor. Nerelisin? Cennetliyim abi. Neden? Babam oralı. Nabi Merhum öyle diyor. Yani cennetin kapısına geleceğim de beni kim geri çevirecek Allah'ın izniyle gireriz diyor. Yani baba toprağı diyor. çiz diyor. Kimdir bizi men eyleyecek? Bağı Cinan'dan mevrusi pederdir gireriz. Hane bizimdir. Şiirimiz bir defa bu iddia ile ortaya çıkar. Yani siz anlamasanız da ilk anda sizi ahengiyle, kurulumuyla bir alır götürür. Anlamak dediğiniz de çok af buyurun atla deve değil. Yani Bir futbol maçını seyretmek için bırakınız oynamayı. Seyretmek için bilmeniz gereken en az yüz kelime var, terim var. Yani orada da 100 değilse, 300 değilse 500 kelimeyi öğrenmek çok da zor. Olmasa gerek. Yeter ki siz oradaki sevdaya bir, bir yakalanın şöyle. <gülüyor> Hocam seneler önce tam bunu destekleyecek bir şey. Seneler önce e, namazda e, Türkçe okusak namazımız kabul olur mu? Bir yan 28 Şubat tartışmasıydı malum. E, birisi dedi ki ya e, Hüseyin Hatemi Hoca'ydı yanımlıyorsam. Birisi Hüseyin Hoca'ya, so Hüseyin Hoca'nın olduğu bir mecliste sordu televizyonda. Ya ben dedi ezberleyemiyorum. Türkçe çoksam ne olur dedi. Hoca dedi ki efendim bir Fatiha ile bir ihlas ezberleyecek zekanız yoksa size namaz zaten farz değil. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> size zaten namaz farz değil dedi. Şimdi 500 kelime öğrenecek ve bu 500 kelimeyle bir dili çözecek isteğiniz, arzunuz, kabiliyetiniz yoksa divan ile uğraşmayın, uğraşmayın zaten. Uğraşmayın tabii, yani. tabii tabii. Çünkü başka mahsus bir dil yani. Yani, yani herkese lazım mı? Lazım da değil yani. E yalnız, <gülüyor> yani. Yani hani ekmek çorba kadar lazım <gülüyor> yani. Ama e, musikisinin şöyle bir şeyi var. Şimdi ben okuldan hatırlıyorum. Hoca da e, şu anda da zannediyorum okullarda var gösteriliyor ee, hocanın okuyuşu vardı bir de e, işte daha sonra sizden sorabilirim bilemiyorum yine zevrakı derunum kırılıp kenare düştü diyor şimdi bunun anlamına ben vakf olmamın bir önemi yok bir yerden sonra bu dize bana yetiyor hadi ikinci bir sırayı da okuyun ee, dayanır mı şişedir buraya rehi senksare düştü anlamaya hiç gerek yok o zamanki bezmi canda bölüşüldük kâleykâm bize hisseyi muhabbet dili pâre pâre düştü Gehi ziri serde desti ge koltuğunda düşe kalka hasta gam deri lütfi yare düştü. Türkçeden Türkçe'ye tercümesine geçecek miyim? Tabi Şu üç beyte bir dokunalım. Tabi tabi dokunalım. Şeyh Galip. Yahu. Merhum Şeyh Galip 42 yaşında gitti. Sırlandı. Sırlandı. Kariyerini tamamlıyor ahirete gidiyor adam. Genç yaş. Bugün tecrübesiz dediğimiz yaş. Ciddi kariyerini tamamlayıp mı gidiyor hocam? Valla benim kanaatim o merkezde. <gülüyor> 24 yaşında divanını tamamlıyor. Muazzam. E şimdi 24 yaşında bitti. Siz tahmin buyurun. 7 sene uğraştı. 17 yaşında yazmaya başladı. E merak etmelisinizdir. Yani o yaşta böyle bir eser ortaya koyacak birikim nereden nasıl tahsil ediliyor? Sormak iktiza eder. Ne yiyip ne içiyordu? Bu farkı görmek... İyi gelir hepimize diye düşünüyorum. Çok çok iki, sene, iki asır geçti. 1799 vefatı. 217 yıl tamı tamına vefat edeli. E yani e, evvela bu merak bir ortaya çıkmalı. Bugün hocalarımızın şerh etmekte epey müşkilat çekiyoruz filan deyip tevazu ettikleri bir eserdir. Okuduğum beyitlerde yine zevrakı derunum kırılıp kenare düştü. Dayanır mı? Şiş edir bu rehisenk sare düştü. Zevrakı Açıyoruz lügatları. Gayet de güzel lügatlarımız var artık. Kullanımı kolay. Camdan yapılma pahalı esansı taşıyan şişenin adı olduğu gibi çok güzel süslü gemiciğin kayığın da adıdır. Denizde bu dalgalı denizde kırıldı kenara düştü bu benim bırakım yine demek hep oluyor ilk değil. E tabi camdan mamuldür. Taşlı yola düştü. Dayanır mı? Kırıldı işte yani sonunda. Gönlü kırılmış da bunu bunu anlatış biçimi. O zamanki bezmecanda bölüşüldü kâleyi kam. Bir zaman vardı. O zaman ne zaman? E, can meclisinde. Yani ruhlar meclisinde. Yani elestu birabbikum kavliu bela. Allah'ın bize kendini tanıtıp aşkını sunduğu o mecliste kumaş parça parça kesiliyordu herkesin hissesi bize hisseyi muhabbet, dili pare pare düştü. Bize muhabbet hissesi, aşk hissesi olarak parça parça olmuş bir gönül düştü. Hissemiz budur. Üçüncü beytte üç ayrı manayı iç içe gösteren bir daha ile karşı karşıyayız. O zamanki yok. Gehi ziri serde destige ayağı koltuğunda düşe kalka hastayı gamderi lütfi yare düştü. Ayak hem kadeh demektir, hem bildiğimiz ayak demektir. Birinci açıdan şöyle bakıyoruz. Şarap testisini başının altına almış, kadehini koltuğuna sıkıştırmış, zaman zaman doldurup içen ve böylece sarhoşluğun tesiriyle düşe kalka yürüyen bir zavallı aşık yarın lütuf kapısına düştü şeklinde bir tablo çiziyor. Sonra diyoruz ki o şeyh galiptir, bununla yetinmez. Bir daha bakıyoruz. Aynı kelimelerle karşımıza bu defa şu çıkıyor. Başının altında eli, Güçsüzdür, mecalsizdir, başını taşıyamıyor. Ayağı koltuğunda, e, koltuk değneğine dayanmış, perişi, yaralı mıdır artık, nedir vaziyeti? Düşe kalka yürüyemediği için yarın lütuf kapısına düştü. E iyi de bu da yetmez. Yine ziri serde desti, elleri başının altında. Gehi ziri serde desti, ayağı koltuğunda, kade-i oturmuş bir bükülmüş vaziyette düşe kalka secde rükû <gülüyor> yarın lütuf kapısına düştü hac meşakkat yolculuk düşe kalka yarın lütuf kapısına yar Allah lütuf kapısı Kabe Allah'ım yarabbim yani adam bir beytte bize apayrı alemler açıyor sen de bana diyorsun ki şimdi divan şiirini okuyalım mı okumayalım okumayalım canım boşver gerek yok zaten <gülüyor> gerek yok olacak. olacak hocam şu ilk reklama gidelim sonra Olur. devam edelim buna <gülüyor> Adres defterindeyiz Hayati İnanç hocayla Divan Şiirinin adresini arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Nasip reklamlardan sonra. Efendim yeniden merhabalar. Adres defteri devam ediyor Hayati İnanç Hoca'mızla. Divan Şiirinin adresini arıyoruz. İlk bölümümüz oldukça keyifli geçti. Zannediyorum hocamın da beyt okumaya başlamasıyla bundan sonraki bölümlerimiz çok daha keyifli olacak. Divan şiirinin ne yönelik eleştirilere geliriz hocam gelelim ama öncesinde isterseniz ufak bir parantez açarak bu divan şiiri aşığın dilinden yazılmış bir şiir. Evet. Şeydi hani Çobanoğlu'nun kavuşmak yoktur İslamlık'ta. Dizesinde gelecek şekilde Kimin, efendim? Kimin efendim? Süleyman Çobanoğlu. Ee, Bilesin kavuşmak yok, yok İslamlıkta kavuşan kısmısı ancak yavurdur <gülüyor> diyoruz. <hocam. gülüyor> Aman ya <yarabbi>, Şimdi of. <gülüyor> o bizim resmi dize yani programın resmi dizesi öyle diyelim hocam. Allah. Allah. Bilesin kavuşmak yok İslamlıkta kavuşan kısmısı ancak yavurdur. <gülüyor> <gülüyor> Allah yelkdar <gülüyor> versin. Amin eyvallah. Divanın hikayesi de aslında değil mi? Pek evet. çok e evet. dize de aşık acı çeker, evet. kavuşamaz. Evet. Ee, bu temanın. Üzerini biraz açalım. Kavuşmaktan da korkar. Korkar. Ağlasa aşık belayı hecrilen alan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup. Sultan Fatih. Daha ilk beytte aşkın kanunu madde bir, fıkra bir, aşkta kavuşmak yoktur. Peki neden öyle? Zira aşk Allah'a dairdir, Allah'a aittir, sonsuzdur. Yani bu bir süreçtir seni eğiten, pişiren, geliştiren, yetiştiren besleyen seni maddeden ruha inkılap ettiren yani ettik o kadar rafiye aynuke neşati ayine yapıyor <gülüyor> tab mucelladanihanız maddeden ruha öyle bir yolculuk tutturduk ki biz diyor giderken incelirken o hale geldik parlak aynada görünecek halimiz kalmadı manasında yani kavuşmak dediğiniz şey bir defa bakın bir beyit daha söyleyerek devam edeyim izaha ihtimali hecr teşvişine değmez zevki vasıl. Vasıl ki var onda hecrân ihtimali neylerim? Fuzuli. Ayrılık ihtimali içeren bir kavuşmanın müşterisi değilim ben diyor. Talip değilim. Öyle bir kavuşma istemiyorum. Öyle olmalı ki kavuşma peşi sıra ayrılık olmamalı. Peşi ayrılık söz konusu olmamalı. İşte böyle bir kavuşmak zamanı ve da mekanı dar olan dünyada kabil değildir. Dünya buna müsait değildir. Yani dünya bir egzersiz alanıdır. Doyumluk değil tadımlıktır. Burada dersine çalışırsın, burada hazırlanırsın. Kavuşmaya hazırlanırsın ama kavuşmak ancak sonsuz alemde, sonsuz hayatta. Bütün o <gülüyor> Leyla'lar efendim? Bütün o Leyla'lar o zaman bunun için. Tabi. Antrenman. Le Leyla'dan Mevla'ya gidiş. Şimdi söz arasında da hani seyircilerden gizli konuşmalarımız oluyor ya <gülüyor> ben onu deşifre edeyim. Fakat yani en baştakini deşikletmezse ki <gülüyor> o, o kalsın <gülüyor> evet. <gülüyor> Avrete meftun olan Mecnun'u Ferhat'ı gider. Vezne'ye neylersin anıp bir iki zempareyi. Kadına düşkün olan Ferhat ve Mecnun da sadet harici kalsın. Onlardan bahsetmeyin yanımda. Onlar birer zampara diyor. Manastırlı vezni. <gülüyor> Şimdi o biraz e, sıra dışı bir ifadeyi tercih etmiş. Zempare deyip geçmiş. Ancak mazmunlar edebiyatıdır, remizler, semboller edebiyatıdır şiirimiz. Bunu Fuzuli'den bir daha dinleyelim. Aynı nükteyi o başka türlü anlatıyor tabii. Üslubu çünkü çok yüksektir hakikaten. Üç beyt söyleyeceğim. Fuzuli diyor ki, Olsaydı bendeki gam ferhadı Bir ahile verirdi bin bi' sütun bade, Verseydi ahı mecnun feryadım sadasın, Kuş mu karar ederdi başındaki yuvada. Ferhada, zevk suret, mecnuna seyri sahra, bir rahat içler her kim ancak benim belada. İlk beyitte yazık Ferhada diyor. Bendeki fer, gam onda olmadığı için işi yarım bıraktı. Dağ delme işi yarım kaldı. Zaten e, kabre kaçtı, terk etti sahayı efendim. Ayrıca oyuna hile kattı o. Şirinin resmini çizdi dağ. Ara sırada baktı, teselli buldu, öyle şey mi olur diyor yani. ki diyor, beş yıldızlı şartlarda aşıkçılık oynadı diyor, öyle aşık olmaz diyor. Sınıfta adam kaldı. dağı deliyor bu esnada. Bu arada dağı deliyor adam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mecnun'a gelince, bendeki feryat onda yoktu ki, başında kuş yuva yapabilmiş. Yani en hüzünlü kısmını, ya kuş başında yuva yapıyor diyor, yani öyle aciz kalmış, öyle kütük gibi hareketsiz. Yumurtladı hatta kuş diye anlatılır. Demek ki feryat yoktu bendeki gibi olsaydı kuş ürker kaçardı zaten dağ bayır geziyordu çöl her taraf onundu sit alanı diyen yok işine karışan yok 15 yıldızlı şartlar bu böyle açıklık olmaz onlar lüks şartlar ben hakika aşık benim İyi de şimdi bir nükteme yapılıyor bir dalga mı geçiliyor e şimdi okuyucu şaire soracak tabi üstad olmadı ya Ferhat Mecnun'u iki kahramanımızı hiç ettin yani böyle bozuk para gibi harcadın. Diyorsun ki e, resmini çizdi sevgilisinin Ferhat. E sen de çiz abi. Yani laf söyleyeceğine benim Ferhat'ıma sen de çiz sevgilinin resmini. Ve diyorsun ki Mecnun dolaştı sen de dolaş tutan mı var? Cevap şu mazmun şu benim sevgilim tasvirası maz mekandan münezzehtir. La ilahe illallah. E şimdi şair nüktesini koyarken e, müsaade buyurun da ya, farklı bir dil kullansın canım bunu tartışma konusu yapmaya hacet yok. Yani bin yıllık bir geleneği yani tartışmak, eğip bükmek, öyle değil böyle yön vermek, şekil vermek filan değil. Aksaçlı üstad'dır. Onun önüne diz çöküp öğrenmektir yani sana düşen. Biraz da haddi bilmek lazım yani. E, bu bir gelenek sonra yani çok yaygın herkesçe bilinen bir şey. Son 60 yılı 70 yılı saymayın. Herkesin ilk anda duyduğu anda rahatlıkla kavrayabileceği okuma yazma bilmek yeter yani bir de. Yeter. O, yani bunu kavramak için öyle zannedilmesin öyle saray çevresi falan falan onlar hi hikaye laflar yani hiçbir gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Hocam mesela manastırlı Vezni evet demiş. evet manastır malum. Aa, Mustafa <gülüyor> Kemal Atatürk'ün e, idadi okuduğu Makedonya şehri. Evet. Makedonya şehri. Doğru. Şey, yani nerede kaldı saray? Ya. Yeah. Yani yeah. Manastır okay. bir Yeni şehirli Avni galiba. Evet. Hiç görmediği belki geldi gördüğü şehirlerini sundu falan filan. Dolayısıyla. Urfalı abi. Ha Urfalı'nın abi. Bunlar hep boşlukta kalan şeyler. Bağdatlı ruhi. <gülüyor> evet yani saray çevresinin şeyi. Bir de ne kadar geniş bir coğrafyada Türkçe konuşulduğu ve bugün niçin konuşulmadığı da ayrıca bir Yarı e şimdi o lisan yani. o lisan'a hakim olunsa yani bugün adını Osmanlıca dediğimiz en doğru adlandırmanın Osmanlı Türkçesi olacağı o lisan bugün konuşulabiliyor olsa e sizin mesela Güneydoğu halkıyla aranızda bir anlaşma sıkıntınız söz konusu olmaz aynı dili konuşuyorsunuz evet. üstüne üstlük yani hadi iddialı bir tez ileri sürelim de hadi biri de çürütsün de memnun olayım yani 100 yıl önce liseden mezun olan bir delikanlıyı gözlerini bağla Bağdat'a bırak Çatpat Arapçasıyla herkesle ahbap olur, olur. Tahran'a bırak Farsçasıyla herkesle kanka olur e, e, kardeşim sen şimdi bundan vazgeçtiğinde elinden ne geçti? Abi Ziya Paşa'nın dediği gibi yani eyvah bu içede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık. <gülüyor> hmm. Her şeyi kaybediyor. Ele hiçbir şey geçmiyor. Ama ütüldüğün kesin. Kaybettiğin şey çok pahalı, çok şeyler gitmiş elden. Şimdi bir başka örnek de Salih Baba. Okuma yazma bilmeyen. Geçenlerde yayınlandı bu arada. Divanı ee, mı? Divanı. Evet. Efendim demek Bayburtlu, ki... Bayburtlu Bayburtlu. Hayır. Salih Baba Erzincanlı. Erzincanlı. Tabi. Piri Sami Erzincani Hazretleri'nin müridi. Evet. 1910 vefat. Yani adaşı biri daha varsa diye tereddüt ettim ben. Yok, çok doğru Erzincanlı. Birkaç evet. defa e, hamdolsun yani Salih Baba Divanı'na böyle bir himmet gördük yani az bir şey ona da şükrediyor insan yani böyle bir yoksullukta acayip bir şey ya. Define sandığının üstünde dilencilik yapmakta yapıyor. <gülüyor> tövbe tövbe Rabb. Okuma yazma bilmeyen, gariban, tüfek tamir eden bir insan. 1910 vefatı daha. Dünkü işte yani. Pir Sami, Okuma yazması yok. Yok. pir Sami Hazretleri'nin dergahına sohbete davet ediliyor. Ben cahilim diyor. Orada yük olurum diyor. Beni götürmeyin diyor. Ya bildiğin gibi değil diyorlar. Git gel diyorlar falan. Geliyor çekine çekine. Utana sıkıla kapıya yakın oturuyor. Nasıl beni kovarlar. Kovulana kadar duyduğum kâr diye. Tevazuya bak abicim ya. Allah vergisi bir şey ya. Pir-i Hazretleri anlatırken Mevleviler ziyarete geliyorlar. Orası Nakşi üslubuyla bir dergah. Tabi orada da söz fazla yok. Sükut esas. Öyle çok fazla konuşulmuyor. Yani şiir falan. Yani zaruret miktarı. Mevleviler de ne biliyorsunuz yani. Başladılar <gülüyor> mı ortalık yangın yerine dönüyor tabi. Acayip söylüyorlar. İmrenmiş Sevi, sevilenlerden biri Pir-i Sami Hazretlerini arz etmiş efendim ara sıra bize de müsaade olunmaz mı hani şiir söyleyenimiz kabiliyeti olanımız söylese abartmadan hani bir miktar. İmrendin mi? <gülüyor> evet demiş. O da bir şey değil ki demiş. Ya. O kadarını bizim Salih de söyler. Söyle Salih. Kapının ağzında kovulmayı bekleyen Salih. Destur çıktı emir çıktı ya. Başlıyor söylemeye bir de talebe gönderiyor yerine. Bunu bu söyledikçe yaz diyor. Söyledikçe yaz. Diyor. Üç hafta mı ne? O söylüyor, o yazıyor. 454 gazelden müteşekkildi ve ortaya çıktı. Yeter Salih diyor, Salih de susuyor zaten gerek kalmıyor gerisine. Bir gazeli. Ya fakat ne anlattınız acaba şöyle ya? <gülüyor> <gülüyor> yani işte, ne anlattınız öyle ya? Kaldı mı Yet, yani? Yetiş ey keşti banım, bütün deryada yangın var. Değil derya yalnız cümle hep sahrada yangın var. Reçtin avbahar vakti figana başladı bülbül değil yalnız bülbül ol gül irana yangın var zemine indi mevadan nice yıllar döküp kan yaş değil ağlayan yalnız adam havvada yangın var Nice yıl hasreti hicran oduyla yaktı ken anı, yanan Yakup değil gör Yusuf'u da yangın var. Cihan olalı göster bana asude ahvalin ki yok bir istirahat, esfelü ala'da yangın var. Erişti sami Sultan beraber dilberi ruhan, değil yalınız Erzincan, Yemen, Sanada yangın var. Bilinmez salihin rengi çalındı tablı gülbangı kurulmuş Kerbela cengi yaman kavgada yangın var. Allah Allah. Azizem. Şimdi ama bir taraftan da bir ucu da politik hocam bunun. Yani Değil mi? bu yani 910'da ise bir ucu da ah, politik bu ah, şiirin ah, yani. Yani yani bir bir yüzeyde politik okunabilir elbette. Ata sosyolojik yani tabi Adem Adem ve Havva'da yangın var kadınlar erkekler Yemen de var Sana da yangın var ya tabi tabi tabi şimdi yangın var İyi de ben de yaşıyorum bu ortamda abicim bu dünyada ben de yaşıyorum Salih Baba ile aynı havayla nefes ediyorum aşağı yukarı aynı şeyleri yiyorum içiyorum benim de bir yangından haberim yok Salih Baba saçmalıyor mu? Benim görmediğim bir şey mi var? Ya da durum nedir? Neler olmaktadır? Bir harise var can ile canan arasında. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Galiba şu Fuzuli'nin su kasidesında meşhur o eserde, şah eserde ikinci beşte ne der? Hani ab gündür günbedide var rengi bilmezem ya muhit olmuş gözümden günbedide var esu. Baktığım her yer su renginde görünüyor. Acaba? Bir şey mi oldu? Ha anladım. Hep ağladığımdan suyun arkasından bakıyorum ya bana böyle geliyor. Ben öyle görüyorum. E, yanan her tarafı ateşin içinden seyrettiği için her şey yanıyor tabii. E, halini anlatıyor yani. Haldir bu. Yaşadığını anlatıyor. Şimdi siz hangi akılla, hangi objektif kriterle bunu tahlile alıp teraziye koyup da lehinde veya aleyhinde bir şey söyleyeceksiniz. Orada bir durum var. Bir halini Öbürü ağlıyor, su renginde görüyor. Ne varsa belki yanıyor, ateşini... Hani var ya koyun sürüsünü sığırtmaça emanet etmiş Erzurumlu ağa. Gitmiş göbek taşına yatmış hamamda. Kasım ayı acayip soğuk Erzurum bu. Koşa koşa gelmiş çoban. Koyunlar gidiyor demiş. Soğuktan telaf olacak, donacaklar demiş korkuyla. Git demiş ya bu sıcakta koyun mu donar? <gülüyor> herkes kendi halini terennüm ediyor. Yani Demek ki bu kadar derin bir aşkı, bir sevgi. Belli ki hani e, mektep medrese görülmemiş ama e, içeride kaynayan bir şey. Bir volkan kaynıyor yani. Karşısında da şey var, ustası var. Alif Baba'nın o divanı, aynı zamanda bu ölçü, vezin, uyak... Aynen öyle. Tabi, tabi. Bütün bu kaidelere riayetle, yani divan tarzındadır her şeyle. Bu arada meraklısına, şimdi ona bakıyordum, meraklısına Semerkant <gülüyor> yayınlarından fena olmayan ha. bir edisyonla, iyi bir edisyonla... Gayet iyi bir edisyon. Çıktı. Ben? Evet, evet. Gayet güzel bir edisyon. E, e, bir de onu da söylemiş olalım. E, daha böyle alternatif bir yayın. Ee, Erzincanlı zade Salih Baba Divanı Rabıtayı Nakşi Hayali Allah. Fehmi Kuyumcu Fehmi Kuyumcu, <gülüyor> Fehmi Kuyumcu da e, çalışmış Salih Baba Divanı'nı haberiniz olsun meraklısına söyle denince söylemiş. <gülüyor> Ama bir de sus deyince susmak var. Mesela şey anlatır. Veha Çamuroğlu anlatır hocam şeyde. İsmail'de. Ben çok severim İsmail romanını. Eee Bak yine karıştırdın romanları iyi mi? Ee, ya Yavuz Sultan Selim'le Şah Şahî anlattığı romanın adı gelmedi. Şirpence değil değil ha. hocam ha, ha, gelmedi ha. ismi dilimin ucuna ee, orada galiba Şeyh Cüneyt yani evet. şehrin evet evet, evet. E, şehrin hem yöneticisi hem şeyhi. divan topluyor halifeleriyle meseleler konuşulacak. Sabah 8'de diz oturuluyor diyelim. Ee, akşam ezanından az önce tek kelime konuşulmaksızın sizin Şünet diyor ki başka bir şey var mıydı? Halifeler diyor ki yok efendim o zaman divanı bitirelim diyor. <gülüyor> Abi çok oyun bozan bir şey yani. Çok Benim çok hoşuma gider bu örnek. Çünkü çok oyun bozan bir şey. Yani ee, mutlaka konuşmak gerektiğine dair bir divan toplanacaksa mutlaka konuşulması gerektiğine dair bütün e, yerleşik algıyı yerle bir ediyor. <gülüyor> Başka bir şey yoksa kapatalım, divanı kapatalım. <gülüyor> Eyvallah. Peki hocam bir şey merak ediyorum yine de ee, şimdi bir tarafta hani işin e, Fars ve e, Arap, ...Arap dünyasındaki yansımaları da var. E, İran'da çok büyük şairler var. Şüphesiz. Aruz'la yazan. Tabii. Araplar da Aruz'u İranlılardan öğreniyor. Onlarda da... ...Kaside-i Hamriye diyelim hani... E, ...İbn-i Farid diyelim vesaire birçok örneği var. Fakat bize geldiğimizde, Türkçe'ye geçtiğinde... ...hem konu bakımından hem başka yenilikler bakımından... ...Türklere mahsus bir divan şiiri ortaya çıkıyor mu? Yoksa sanki bunların devamcısı ama sadece Türkçe söyleniyor gibi. Yok yok. Türk Mesela de... Hafız'ı ha. huzuriden ayıran ya da işte İbni Farid'i diyelim Nabi'den ayıran nedir diye de sormaya çalışıyorum bir taraftan. Yani o geniş İslam coğrafyasında divan şiiri yazılan geniş İslam coğrafyasında Türk divan şiiri geleneği nerede durur? İslam... İslam dininin Anadolu coğrafyasındaki yaşanış biçimi İran ve Arap şairleri tarafından bilinmediği için bir yoksulluk varsa onlardadır. <gülüyor> eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Çünkü biz çok güzel anladık, uyguladık yani. Bu millet hakikaten çok temiz götürdü bu işi. Yani kabahati de çok dur ama ee, suç ortağı olduğu şeyler vardı. <gülüyor> Belki asıl fail değildir. Fakat yani ihlalleri ihmalle karşılayarak suç ortağı olduğu Epey halise vardır, doğru ama e, genel itibariyle karnesi çok parlaktır, bin yıllık macerası hasbidir. Ve buradaki uygulanış biçimi özüne asla zarar verdirtmeden, esasını asla zedeletmeden bu insanlara mahsus, bu coğrafyaya mahsus bir tatbik. Ve bu şehrimize birebir yansımış Anadolu insanının, Türk kültürünün özellikleri, gayet latif zarif biçimlerle şiirimize girmiş Helen abi de yani o açıdan bir zenginlik vardır bizimkilerde bizde üç dilin imkanları tecemmu etti ne Arap ne Fars şiirinde bundan söz edemeyiz fıtrî bir kabiliyet lisanın kendi gücünden gelen bir öncelik varsa elbette hafızı tartışacak değiliz yani i̇bn Farid'i tartışacak değiliz ama bizimkiler de yani burada üç dilin bütün imkanları tepe tepe kullanıldı. Çok yani eş yumurta üçüzü tarihi süreklilik içerisinde 300 kardeş. Bakıyorsunuz demin su kasidesinden bir beyte gittik. Başka bir beyte gidelim. Men lebin müstağı yamzuha dikavser talibi nitekim mestemey içmek hoş gelir hoş ya Bakıyorsunuz Arabi'den Alıntı var. Farisi'den var. Türkçe'den var. Ve bunlar öyle bir araya gelmiş ki ortaya çıkan beyti Arap da anlamaz. Fars da anlamaz. Bal gibi Türk, işi, Türk yani Bizimdir yani. Türkçedir ya. Yani. Hocam terkipler bile hani kalender kelimesini almış Farsçadan. Meşrep kelimesini almış. Arapçadan kalender meşrep diye. Diyerek birleştirivermiş. Fars, Fars'ın anlamadığı, Arap'ın anlamadığı ama Türk'ün pekala anladığı bir şey ortaya, ehe, bir şey ortaya çıkarmış. Yani. Enteresan bir bir araya Bunu tek bir, şey, bir kelimede halde. gördüm geçen de. Bir beyti de böylece hem anmış olalım. Kerküklü Nevres isimli çok güzel bir şair. Hacle gahi Husrevi bir şep gitezyin ettiler. Hunu Ferhadı Hınayı payı şirin ettiler. Ferhat Şirin rakip Hüsnem. Dağda öldü Ferhat. Hüsrev Şirin aldı. Gerdek odası. Şirin'in ayağına kına yakılacak, Ferhad'ın kanıyla kınan, kınalandı diyor. Yani ortaya konan dramatizasyon bahsi diğer. <gülüyor> hac kelimesine bakıyorum. Hac-le-gah-e, öyle der ya Makber'de. Dönmüş o türbe bir haclegah Hacle gah Hac-le-arabi-gah-farisi-e-ki Türkçe, tek kelimede üç lisanın imkanları bir arada. <gülüyor> Ya yani sen bunun nesini tartışıyorsun? Ne hacet var bir de yani? Bu, bu fiili bir durum ve çok da zengin güzel bir durumdur yani. Bu bundan bir kaybımız yok ki. Yani Selçuklu devleti devletin resmi dili olarak Farsçayı benimsedi ve uyguladı. Yani ne mahzuru var? Yani, ya biz bu son yüzyılda birçok bidat fikirler falan edindik. Evet, evet. <gülüyor> ama yani bunun bir zenginlik biçimi olduğu nu. E Anlamaya yanaşmıyor galiba evet, hocam. Evet. Yani Başka. memleketin mutlaka modernleşmesi ve batılılaşması gerektiğini düşünen zihin, <gülüyor> öyle diyelim. <gülüyor> zenginlik olduğu. Ama da... gemi doğuya gidiyor tayfa ne kadar batıya koşsa. <gülüyor> <gülüyor> öyle oluyor hocam. Öyle Orandan oluyor. Oradan söz etmek mümkün olur mu? Yani... Üçte Çok... bir, üçte bir, üçte bir. Öyle. Arabi, Farisi, Türkiye mi diyorsunuz? Evet. Aynen öyle. Üçte bir, üçte Çünkü bir. Çünkü yabancı dil baskın asıl eleştirilerden biri bu ya divan şiirine yönelik. Yani tut yabancı bir tut ki eleştiri doğru. Ben hiçbir mahsur görmüyorum şahsen. Yani tut ki öyle ne olmuş yani? Ne yapayım yani şimdi? Ne ne demek yani? Bunun bunun sıkıntısı ne yani? Allah Allah. 80'lik hacı amcadan öğrendim ben Türkçenin ne olduğunu ya. Okuma yazma bilmiyordu Allah'tan. Mürakkep yalamadığı için kafası karışmamış. Zih, parlak zihin gulak mollası duyduğu her şeyi de öğrenmiş benim ondan alacağım bir sürü ders vardı neler söyledim o neler öğretti İslam'ın şartı beştir evlat dedi altıncısı haddini bilmektir dedi okuma yazma bilmiyor adam ne gördün Hicaz'da dedim derse bak ya bu Araplar acayip insanlar evlat dedi Türkçe ezan okuyorlar namazı Türkçe kılıyorlar Kur'an'ı bile Türkçe okuyorlar kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım <gülüyor> konuşturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir, bir reklam arasın. Efendim. <gülüyor> efendim biz buradayız. Adres sefteri <gülüyor> devam edecek. Efendim adres sefteri devam ediyor Hayati İnanç Hoca'yla. Divan Edebiyatı'nın adresini aramaya devam ediyoruz. Şimdi kazancı ve rahmetli enteresan bir adam. Şimdi ben ee, okuduğu gazellerin bazılarının Nabi'nin bazılarının Fuzuri'nin olduğunu öğrendiğimde ve bunun kesintisiz bir gelenek olarak neredeyse 500 yıldır yani Fuzuli'nin yaşı kadar sürdüğünü öğrendiğimde dünyada bu kadar uzun yaşayan bir başka mursiki gelenek acaba var mıdır diye de düşünmeden edememiştim. Hala da okunuyor Urfa'da sıra gecelerinde başka cemiyetlerde. Ee, ama bir taraftan da hani e, oraya bir daha dönelim ve ona vurgu yapalım diye soruyorum hocam. Bir taraftan da halktan kopukluk İddiası. Ee, i̇ddiası var. Ee, şimdi mesela Yunus halka yakın, e, diyelim Ahmet Paşa halktan uzak falan gibi. Bu hani Fuat Köprülu Hoca da şehirli münevver sınıf fın edebiyatı diyor. Ya yani böyle bir edebiyat oluşturdu diyor. Şunu bir açalım hocam. Yani divan edebiyatı. Ee, siz diyorsunuz ki okuma yazma birisi bunları anlar zaten bir Osmanlı evladı, bir Osmanlı vatandaşı evet. öyle diyelim. Evet. Ama bir taraftan da böyle bir halktan kopukluk iddiası ne olacak, nasıl anlayacağız bunu, nasıl anlayalım? Hocam başlamadan ben ufak bir ek yapayım. Pertevnaili Boratav'da e, geçmişte divan edebiyatının halktan kopuk olduğu meselesine. ama ben Erzurum'da köy odasında Fuzuli'nin divanını gördüm. Ben de dinledim, bir ay olmadı. Erzurum'da, kahvede dinledim. Dinleyeli bir ay olmadı. Fakat ben bir defa soruyu izninizle bir miktar biçimsiz buluyorum. Halka yakın olmak ya da halktan uzak olmak gibi bir kaygı neden var? Ya bu, bu neyin halk dediğiniz... yani bu, bu, bu ne demek ya? Bunu cidden anlamakta zorlanıyorum ya. Yani... Şiir bir defa bizatihi, hayli yüksek entelektüel bir iştir. Yani bu elbette bir takım özellikler olacak yani bu köyde de olabilir, kentte de olabilir, fark etmez. Kentte yaşamakla beraber, şehirli olmakla beraber, Salih Baba'nın yazdığı divandan hiçbir şey anlamayan onca insan varken, yani bu biraz halk dal kavuklu işi pek hoşuma gitmiyor. Yani illa sefalette eşitlenelim falan gibi. Yani öyle bir, öyle bir kaygı yersiz. Karşımızda bir güzellik vardır. Çok güzeldir. Buna erişmek de zor değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Bugün divan tarzında şiirler yazılmasını arzu ediyor falan da değilim. Yani bu doğru da olmaz. Bu Onu okuma ihtiyacımız var. Anlama ihtiyacımız var. Bunun bize faydası var. Bunun bize bir defa rehabilitasyon faydası var. Bizim kendimize iyi hissetme yararı çok açık. yeni bir şey yazacaksanız da ondan haberdar olmadan yazamazsınız. Yazdığınızın tadı olmaz. Yani bugün bir cami yapacaksan Süleymaniye Camii'nin aynını yapma. Ama onu görmeden bugün de bir şey yapamazsın. Yaptığını kendinde beğenmezsin. En sonunda taş yığını yaptık galiba filan diye bunalıma girersin yani. Yani geçmişten haberdar olmak illa onu taklit etmek, sürdürmek yani bu şey için de İsmail abi de şimdi ne der bilmiyorum ama bir şair olarak e, önemli. Mesela, Aruz bilmeden bugün serbest şiir yazılır mı? Hani, ya yani şöyle eğer, eğer müzik zevkini e, başka bir yerden aldıysan e, pekala alternatif bir müzikle. Hatta mesela Ahmet Murat gibi neredeyse cazla falan da yazabilirsin elbette. Ama şu e, ...aruz bilirsen... ...en azından hani... ...tamam aruzun kalıbı... ...manasında söylemiyorum bunu... ...ama kulağın aruzla doluysa... ...şiirde müziğin... ...hatta daha birileri giderim ...ritmin. ritmin. Yani müzik... E, ...tamam elbette ama ritim... ...müziği de kapsayan başka bir şey. Yani ben yanmasam... ...sen yanmasan nasıl çıkar... ...karanlıklar, aydınlar derken lazım... ...bir ritim yakalıyor... Ve bunu da bir müzikle e, e, sağlıyor. Sağ Şimdi mesela öyle ki mesela ikinci yeni de Atonel e, müzikle yazmaya çalışan yazmaya çalışılan şiirler var. Ama gene bir müzik çabası. Yani dolayısıyla kulağın ne kadar dolu olursa kendi geleneğinle, aruzunla, halk şiirinle. Ben mesela Yunus Emre'nin şiirlerine benzer bir e, şiir yazmaya çalışmıştım. Onun müziğini kullanarak. Hani bayağı deneysel bir şey çıkmıştı ortaya. Modernizm yürüyordu, ardım sıra birine diye bir dizesini hatırlıyorum mesela şiirin. Belki budur Selvan bir yerlerden okuruz. Ee, yani o gelenek yani ne kadar çok e, kulağında olursa şiirinin müziği ritmi o kadar iyi olur. Ben e, Bana şiir gönderen genç arkadaşların çoğuna e, iki kitap... Ee, bir de bolca müzik öneriyorum. Kitaplardan biri İsmet Üzer'in Şiir Okuma Kılavuzu, biri Oktavya Paz'ın Şiir Nedir? Yay verir Bir de bolca müzik dinlemelerini. Yani klasik müzik seviyorsa, klasik müzik Türk sanat müziği seviyorsa, Türk sanat müziği ama derinine e, daha komplike besteleri, daha zor besteleri dinleyerek. Türkü seviyorsa da öyle. Yani e, dümdüz e, tek bağlamalı şeyler değil de daha böyle Orkestrasyona yakın şeyler ki böylelikle hani müziğin zevkini alabilir. Çünkü kaybetmişiz işte. Yani bir kalıbı kalıbın kendisi çok büyük imkan açıyor önünde. Ama o kalıp yok ve serbest yazıyoruz diyelim. Hiç olmazsa orada bir müzik olsun, bir ritim olsun, ee, kulak tırmalamasın yüksek sesle okunurken manasında sordun. Ee, söyledik öyle diye. Besleyici çünkü. bir faktör, önemli bir faktör. Çok önemli bir faktör, çok başar bir faktör. Yani e, Fuzuli'nin nasıl bir müzikle yazdığını hissetmek, onu yüksek sesle okuyup nasıl bir müzikle yazdığını hissetmek, bugün şiir yazan bir adam için muazzam bir şey ama daha muazzamı bana sorarsan, divan edebiyatı, divan şiiri üzerinden daha muazzamı biraz manaya da vakıf olarak sembol nasıl kurulur, sembolik dil nasıl kullanılır e, meselesinde ee, bir yavur baseline diyor ya, temel bilgi evet. e, sağlamak. Yani şarabın şarap olmadığını olmayabileceğini, olmayabileceğini anlamak. Yani e, üstelik bunu işte sadece imgeyle değil mazmurla da, remizle de falan filan yapabileceğini fark etmek mesela çok önemli bir yol açabiliyor şahit. Bunların değişmesi meselesi var. Hocam da dahil olur. Yani söyler belki. Şöyle bu divan şiirini eleştiri yapılırken ilk yıllarında e, hani nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama şöyle bir şey vardı. <gülüyor> Sevgilinin belini e, karıncaya benzetince diyor bugün e, ve bunu sevgilime söyleyince bu komik oluyor artık. Söylemesin şey. zaten canım tabi yani, <gülüyor> yani o mana iklimin duyuşı göz önünde bulunduruz zaman o mana ikliminin hakim olduğu bir dönemde fonksiyonunu icra etmiştir senin onu o şekliyle o dönem ile birlikte anlamanda yararlar vardır bugün tabii ki başka türlü söylemen gerekecektir şimdi dikkat edin tanım bile kendini gösteriyor değil mi efendim aruz vezni hece vezni serbest vezin Bu politik yani şey... serbest de vezin yani rahmetli Bekir Sıtkı Erdoğan'a sordular da... ...serbest vezin hakkında ne dersiniz? Gördüğüm örneklerin çoğu serbest ama vezin görmüyorum demişti. işte Oo, Yani güzel. serbest, <gülüyor> o da bir denge, o da bir vezin, o da bir ağırlık. Yani kelimelerin ağırlığı orada da önem ağırlığı. Başka bir üslupla. Yani aruzu çok iyi bildiği için Atilla İlhan'ın şiirlerinde... ...gizli gizli aruzun sadasını duyarsınız. Tabii. Çarpıcılığı da oradadır. Çünkü iyi bilir, iyi bilir. Mesela hep heceyle yazan Necip Fazıl merhumu şiirlerinde o ahengi hissedersiniz. Neden çok iyi bilir. Ee, başka bir yol tutmuştur. Heceyle yazılabileceğini göstermiştir. Çok da iyi yapmıştır. Rizi'yi de çok inceltmiştir. Ee, çok yani öyle diyelim. Ya. Ama Hadi. hocam mesela çünkü biz savaşmasak uzak Asya'dan çekik gözlerimiz, Küba'dan kıvırcık sakallarımızda biz savaşmasak kömürün kalbi güm güm vurur mu Kozlu'da? kesanda, Kandeharda ününe basılır mı vahşetin? diyor İsmet Özel. Serbest ama vezin de var. Müzik var çünkü, ritim var. Kaçırılan şey bu bugün itibariyle. Şimdi çok yani hocam beyit okusun bize beyit şerhesini ama bugün kaçırılan bir şey şu. Şiir için biçimle öz birbirinden ayrılabilen şeyler değildir. Daha doğrusu bir müslüman sanatçı için biçimle öz Birbirinden ayrı değildir. Çünkü Müslümanlar biçimle özün birbirinden ayrı şeyler olduğuna inanmazlar. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? Bu biraz hani ben mesela ne dediğimi çok iyi biliyorum da. Hani izleyiciye nasıl geçer Açılsın onu Açılsın diye nedenini konuşuyorum ben neden diye sorayım. Yani çünkü abi şöyle bizde bardak aynı zamanda özüyle geleceği için bardağın biçimini yüzde yüz öz verirler. Sen bardağa ayrıca bir biçim vermezsin. Bardağın özü biçimiyle gelir sana ve o öz temiz olduğu için bardak estetik şekilde karşına çıkar. Yani adam vav'ı şu arkamızda gördüğümüz vav'ı çok güzel olsun diye çizmez. Ama çizdiği çok güzel olur. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Biçimle özü birbirinden ayırmak yani ya Fuzuli Aruz kullanmasa heceyle de pekala yazabilirdi demek mesela. Benim için zahit bir şey. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Fuzuli için öyle bir dünya yok. Fuzuli ya ben da yazayım şiirlerim daha güzel olur diye düşünmüyor. Çünkü Aruz'u bir biçim olarak görmüyor. Özün kendisine doğrudan dahil bir şey olarak görüyor. Ağırlaştırdık sohbeti. Biraz. Hitabı aşkı kim anlar? Kiminle söyleşelim? Anlarsa şair anlar. Anınla söyleyelim. Yukur. Eyvallah. <gülüyor> o zaman o tartışma meselesi var ya. E, Gökhalp'in mi olabilir bilmiyorum. Aruz sizin olsun. Hece bizimdir. Halkın söylediği. Türkçe bizimdir. <gülüyor> yani şimdi. O halkçılık meselesinde yani, tekrar geri Evet geliyorum. yani. Abicim Yahya ya Kemal milliyetçisiyim ben. Acizanem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ağır geliyor yani. Şimdi sizden aldığımı bir defa itiraf edeyim. Asil Necip Türk Milleti'nin huzurunda. Şiir okuma kılavuzunu üç defa denedim anlamak üzere okumayı. Muvaffak olamadım ama bir kere daha deneyeceğim. Estağfurullah hocam. Çünkü İsmet Özel yani anlaşılması epey yani ihtiyari olarak epey zor. Şiirleri de öyle, nesri de öyle. Ve fakat İsmet Özel hakikaten çok özel ve çok İsmet. Efendim yani Allah hayırlı ömürler versin. Amin, amin. Şimdi ondan alacağımız çok şey var. Çünkü o çok ciddi bir deneme yaptı, yani klasikten beslenerek geleceğe bir şeyler söylenebileceğini gösterdi. Neden büyük hırmaklardan bile heyecanlıydı, karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak diyen adama ben saygı duyalım. Yani. Eyvallah hocam. Şimdi yani Aruz şi Aruzlu şiire, divan şiirine meftun olmamla beraber karşımda bir ciddi vaziyet vardır, Yani <gülüyor> vayim bir durum vardır. <gülüyor> Tabii sizi de bu arada yani heyecanla izliyorum. Eşşan Tebrik hocam. ederim. Yani Allah Eşşan. sayenizi meşgul etsin. Alarım Elbette hocam. yeni şeyler söylenecek. Elbette başka bir üslubada ihtiyacımız var. Fakat bizim şu anda yani o klasik şehirlerin yazıldığı dönemle bugün arasında temel fark hayatımızda dediğinizde oydu zaten. Yani Şimdi dertsiziz, gamsızız. Gamın müşterisi yok. Gam negatif kodlandı. E, ölüm negatif kodlandı, ağlamak negatif kodlan. Bunlar kötü şeyler, olmaması gereken şeyler. Bunlar eksiler falan. Yani artık hortlaklar var bizim e, hayalimizde. Valla bizde Kabristan semti Hamuşan'dır. Yani orası yani suskunlar semtidir, e, mübarek bir yerdir. Yani biz nereden çıktı bu Belli ki bir yerlerden. Böyle bize şey bulaşıyor hastalıklar, bu virüsler geliyor yani. Ve bu tabii bizim her şeyimizi öncelikle de şehirimizi etkiliyor, zehirliyor. Bizim e, aslında birlikte gider yani hayat düzeldikçe şehir de düzelir, şehir düzeldikçe hayat da düzelir. Çünkü estetik algınız ulvi ise vav wow çıkar ortaya, taşı eline alır Süleymaniye çıkar ortaya, ona bakar baki merhum... Sinan Usta'nın taşta yaptığına baktım kelimede ben onu yaptım der ve cihan çapında bir şair olur. Yani Aslında birlikte gidiyor hep hani Ferit Sıdal'a sordular Arabesk adı verilen Tatsız bir müzik tarzı hakkında ne dersiniz diye de pencereyi açtı oturduğu Ankara Radyosu'ndaki odasından Mamak'taki perişan mimariyi gösterdi. Bu mimarinin musikisi bu olur dedi. Doğal olarak. Yani, do yani. Bağlı olarak. Yani, Tamamı da oluyor. İstisnalar gibi duruyor sanki ama tarihi akış, yani 18. yüzyıl. Ee, yani çok yüksek bir şair olma anlamında diyorsanız tarihi <gülüyor> ama fakat e, öncesi de sonrası da e, aynı geleneğin. Hani e, azalması millet, lazım hani 16, 17, ha, 18. yüzyıl. yüzyıl Fırlama yani olarak, bir zirve ya bir tavan yaptı yani. Çok üst düzey bir evet. şair var. Yani onun dehası, onun dehası apayrı. Yani dördüncü Murat gibi mesela. Yani 4. Murat gelince nasıl ki bir anda Yavuz hatırlanıverdi, ortalık birden değişti, 30 yaşından önce çekip gitti ama Yavuz devrini hatırlattı falan. Yani onun gibi. Bunlar, bu kumaş sağlam, tahta oturuyor, Yavuz oluyor, eline kalem alıyor, galip oluyor. Yani onu nereye koysan öyle bir şey olur zaten o yani. o Zirveye çık çıkar. Millete de özel bir ihsandır. C Cihet-i Yani özel vaziyettir yani. Kulakları nasıl bizim. Selahattin Şuf derdi ki ee, Allah göstermesin Süleymaniye Camii yıkılsa elimizde tek bir fotoğrafı, ee, tek bir planı kalmasa ee, Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinden hareketle Süleymaniye'yi tekrar inşa edebiliriz. Derdi. Allah selamet versin. Evet. Güzel demiş. Evet, evet. Yani. Güzel demiş. Bu böyle bir şey anladığım evet. kadarıyla. Peki hocam. Buyurun. Şimdi 15. yüzyıl 16. yüzyıl İstanbul'undayım. Beyazıt'ta yahut Sultanahmet'te dolaşıyorum. Popüler bir şey mi o esnada şiir? Çarşıda pazarda? Hiç şüphesiz. Fevkalade popüler bir şey. Fevkalade. Ya bunun kırıntılarını 1977'de sahaflar çerçevesinde gezerken görmüş biriyim ben. Dükkanın girişinde, kapısında, içeride böyle usta şairlerden birer ikişer Mısra bulunmak adeta yazılı olmayan bir kural gibi hep uyulan bir şeydi. Yani vukuf vardı. Çünkü 77'de 70 yaşındaki insanlar yani 1900'lerde doğmuşlar ondan sonra başladı unutmalar yani o nesiller gittikçe unutma başladı çok yaygındı köylüsünden kentlisinden sokaktaki esnafından sultanına kadar herkes e, haberdardı. Bugün İran'da benzer bir vaziyeti gidenler anlatıyorlar. Bana kısmet olmadı. Tahran'ı Tebriz'i görmedim. Çok da arzu ederim. Şöyle A gidelim hocam. Pabuç boyar gidelim. Seve Şöyle seve. Ile ile. Pabuç boyarken Fuzuli'den gazel okuyan adam görürsün diyor. Hafız'dan beyitler terennümeden insan görürsün diyor. Adam aşçı, aşçı, Aşçıdır diye. diyor, okur diyor. E şimdi yaygındı, fevkalade yaygındı. Bu bir özgüvenin de e, yansıma biçimi. E, ayıptır söylemesi. Hayli bir özgüven vardı. Bu dünyada onu ben kesiyorum diyor ya. Yani o, o günün 15. yüzyılın, 16. yüzyılın insanı taklit edilecek. Kim ne taklit etmesi ya? Ben oraya ne yapabilirim? Şeyi o yani. Adam algısı o. E, ve bugün tanıdığımız hastalıkların hiçbiri o zaman söz konusu değil. Cihan Şumul bakıyor. E, asla bir dar açı filan söz konusu değil. Kafası berrak. Kafası berrak. Bu tabi Şimdilerde bizim işte bu modern hayatın dayattığı tatsızlıklarla zihnimiz teşevvüşe uğruyor. <gülüyor> ya toplayamıyoruz kendimizi gidiyoruz bir AVM'ye girip çıktıktan sonra darmadan oluyor insan. Ben günümüz insanına her zaman olduğu gibi bir tavsiyede bulunmak isterim. Herkesin çok gittiği yerlere gitmemeli herkesin çok yaptığı şeyden de uzak durmalı yani. Ne kadar çok yapılıyorsa bir şey belli ki o kadar arızadır yani. Hastalıktır. Hacat yok yani bir işin varsa gidersin bu dediğimiz yerlere ama yani bırakınız Allah'ını severseniz. ya AVM'ler artık bugün bir, bir tapınak halini almıştır. Yani kapitalizmin tapınağı falan olmuştur. %100. <gülüyor> e tabi oradan çıkınca birazcık ruh selametin varsa onu da kaybedip perişan vaziyette çıkıyorsun. Ve Nabi merhumun beytini hatırlıyor. Her zaman hatırlıyorum iyi mi? Olur rengi taalluk rehzeni darı bekan abi. Anın için sadelikten gayrı renk olmaz kefenlerde. Etrafa ne kadar ilgin dağılır da boyanırsan yolculuğun o kadar zorlaşır. O yüzden seni uğurlarken sade kefene sarıyorlar. Unutma diyor. <gülüyor> Eyvallah. Efendim son reklam. Sonra burada olacağız. <gülüyor> Geliben Hakçalab'ın Gökyüceler evine Modernizm geliyor orada ardım sıra birine. <gülüyor> Ahir zaman denildi bu delilik çağına. Hayır dersin, hayır olur. Kalk gidelim ölüme. Belli değil makamı ölüm denen şarkının. Geçmesi beklenir mi yürekteki ağrının? Soğuk dolapta cesedi var gencecik bir adamın. Sorsa gerek hesabını o kırmızı elmanın. Yaşadıkça bitiyor, bittikçe yaşanıyor. Kadının erkeğe yaptığı kötülük işte. Bebeğin çığlığını o melekler duyuyor. Bebek büyüyor. Büyüyen bencileyin ölüyor. Daha doğru söylenen ilahi İsmail Kılıçarslan. Hmm. Tamamen Yunus Embe'ye evet. öykünerek ve 2016 yılında yaşasaydı 2010'da, 2009'da şiiri yazdığım sıra. Ne yazardı acaba? diye zihnini zorlayarak ee, ve bile öykünerek hani hmm. bile öykünerek Dedemize bir selam verebilirsek ne mutlu bize diyerek falan Gayet ee, bir şiircikti öyle diyelim yani. Çünkü şiircik benim şiirlerim için çok kısa. Evet. <gülüyor> Eyvallah. Efendim e, adres defterinde divan şiiri konuşmaya devam evet. ediyoruz. E, hadi İran. anket yapalım Hayati İnanç hocamla. En sevdiğiniz divan şairi? Nabi. Yani gali İlginç. Fuzuli olur ben diye. ya fuzuli bekliyordum ya şey Galip bekliyordum. Niçin? Nabi merhum aklı uyandıran hakimane bir üslup benimsemiş ve bu sahanın lideri olmuş. aşıkhane terennüm gerektiğinde de alasını yapmış. Özgüveni fevkalade yüksek. Sarhoşluğa düşmeyen e, çok didaktik öğretici. Evet, biraz yani hasihatçi bir şiir mi hocam? nasihatçidir, çaktırmadan yapar ama. Yani o nasihati al, al, alırken yani şiir zevkle okursunuz, bir elinize bir tebligat geldiğini sonra fark edersiniz. Aa, yani, örtülü mesajlar, dili de biraz bir, bir, oldukça ağır bir lisan kullanmıştır. Bu benim haz ettiğim bir şeydir. Beni çalışmaya sevk ediyor çünkü. Lügatla aramı boğuşuyorsunuz. Boğuşuyorum. O boğuşuyorsunuz. bana büyük bir şey, şey keyif. Benim için zevktir. Peki, en sevdiğiniz Nabi e, şiiri, şiiri bağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma ki meyhaneyi ikbal de biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz. Bir huruş eder binhane ikbali ikbal -i pest ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz. Topu ahı inkisara dar olmaz yine kiş cahın nice sengin hisarın görmüşüz. Bir hadengi can güdazı ahdır sermayesi. Biz bu meydanın nice çabuk süvarın görmüşüz. Bir güneyler dest beste haigahı caigah. Bir adet mağruru sadrın itibarın görmüşüz. Kase-i deryüzeye tebdil olur cami Murat Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Eyvallah. Bunun bir hikayesi vardı değil mi? Evet. Ne tatlı okuyorsunuz hocam ya. Estağfurullah. Yani. Nabi merhum görmüşüz Redifli Gazeli'nde evini barkını yıkan maaşını falan da kesen Çorlu'lu Ali Paşa'ya sitem etmektedir. Bizim Çorlu. Tabi tabi. Narkileci. Bugün sözün geçiyor ama bir gün seni kapılardan kovduklarında teselli için bizden başka adam bulamayacaksın. O gün görüşürüz diyor. Elindeki, <gülüyor> elindeki Murat Kadehi'nin dilenci çanağına dönüştüğü gün görüşürüz bu dünya fani diyor. Ne yani şimdi falan. Hikmet-i Hüda, başına o denilenler geldi. Sonra teselli eden gene Nabi oldu. <gülüyor> nabi merhum, yani Ahmet Paşa'yı da ben bu yönüyle çok severim. Dik duran, böyle mesela Hayali Bey okursanız, Nailli okursanız, Şeyh Galip okursanız, bir miktar böyle sekr, bir sarhoşluk hali olur. Çünkü çok da şey değil, yani bu alemden seslenmezler insana. Yahya Kemal de öyledir. Ya böyle bir miktar ayağınız yerden kesilir bunlar adamın aklını başına getiren adamlardı <gülüyor> kendinize gelirsiniz toparlanırsınız böyle bir e, e, dik duruş böyle bir efendim hakimane biraz daha böyle hem de alimdirler yani şey Nabi Merhum'un bir husiyyette o çok derin ilim sahibi e, kolay değil ardarda altı Osmanlı sultanı elini öpmüştür yani Hepsi onu büyük bildiler. Onun döneminde üstelik İstanbul'dan ayrı geçirdiği 25 yıl boyunca Halep'te 25 sene geçiriyor. İstanbul'da şairler Halep'ten damga almadan adam yerine konmuyor mesela. Eyvallah. <gülüyor> Yanında 3-5 ay bulunanlar divan şiirinde söz sahibi sayılırlardı. Nabi merhum mesela dünyayı tarif ederken de mesela demin hatırıma bir şey geldi. Kurumuş bir çeşme gördüm çeştenegenin çak çak olmuş lebi ha hiç geri çeşme sarı merhamette bir içim su kalmamış diyor yani dudaklarımız kurudu falan ama diyor merhamet çeşmesinde bir içim su kalmadı bu nasıl bir yakınıştır akmayan sular gördüğümde şimdi eski Osmanlı çeşmelerinde <gülüyor> Nabi merhumun e, sızlanışı gelir hatırıma orada tabii şey de var değil mi şimdi Divan şairi hani o eleştirilere yönelik olarak da divan şairi elinde kade, rahat döşekleri Oo. uzanmış üzüm kaseleri. Oo. Böyle bir fotoğraf vardır <gülüyor> okulda öğretilen. Ya, söylüyorum. çok büyük bir haksızlık ya. Çok büyük ha. bir haksızlık. Oradan Nef'iye geçip de hem sormuş olayım yani. Nef'iye. Evet. Niye Nef'i? Yani çok, çok zor bir adamdır yani. 4. Murat gibi gözünü budaktan esirgemeyen bir sultanın yanında sözünü dudaktan esirgemeyen kelle bahasına efendim ya dokunma dedi nefi merhumuma 4. Murat merhum İstanbul'da işler karışık dedi Bayrampaşa'ya olağanüstü yetki verdik. Yani serseri kovalıyor. Adamın karizmasını çizme yani. Olurum olur dedi ama mizac bozuk. Kafiye tutsun babama hizmet etmezsen namerdim diyen adam dayanamadı. tabi gitti, vurdu. E vurulur mu canım Bayrampaşa'ya? Adam bir gitti geldi yani. E sonra bir daha, bir daha, bir de ısrar ediyor. Babasıyla bile geçinemedi yani. Allah rahmet eylesin. Nef'i merhum çok zor bir adam hakikaten. E, fakat e, hakimane şi şiirlere onda da sıkça rastlanır. <Gülüyor> Subhadek hiç kimsenin şem'in füruzan eylemez. Bi vefa dünya eğer ben bildiğim dünya ise. Bu vefasız dünya benim bildiğimse ise Allah'ın izniyle. Kimsenin mumunu sabaha kadar yakmaz. yakmaz. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Ankete devam edelim hocam. Ee, en sevdiğiniz beyt. Evet. En sevdiğim beyt, sabit merhuma ait. 1712'de Nabi ile aynı sene öldü. Evimde de asılıdır. Sunar bir camı memlu, tehi peymaneden sonra, döner vefki murad üzre felek ama neden sonra? sunar bir camı memlû bin tehî peymâne'den sonra mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün döner vefki mürâdüzre felek amma neden sonra önüne bin boş kadeh gelir bir gün dolusunu da görürsün Allah'ın izniyle ve arzuna uygun döner felek amma sabretmen lazım tabi, vakti var gerçi tabi en sevdiğim beyt sualine ikinci bir cevabı bana ihtiyaç var o da şeyh galip merhumdan Çekilenler kalır esad. Bu cihan içre hemen vakti şadi de gelir mevsimi mihnet de geçer. Eyvallah. Çektiğin yanına kır kalır. Mutluluk günleri de acı günlerde geçer. Ya hayata böyle bakabilmeli yani öyle takılıp kalmamalı bir şey yani. Artık çok barışmış hocam hayatla. Bu adam. Bu adamın hayatla yaşamakla ölmekle bir derdi kalmamış. Benim evet. anladığım o yani bu, dize, bu dizeyi evet. yazabilen adam. Eğer numara yapmıyorsa ki niye yapsın? Niye yapmıyorsa? Eğer numara yapmıyorsa aslında her şeyle barışmış, uzlaşmış, bitirmiş yani. İşi bitirmiş, barışmış. aynen öyle. E, ya bitirmiş. O yüzden kariyerini tamamladığına ilişkin kanaatim. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki bakın mesela, başka soru var, anket sorusu var mı? hocam, devam edeceğiz ama siz buyurun. Taşlıcalı Yahya'nın bir beş beyti geldi hatırıma. Çok lezzetli bir şairdir, çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir şairdir. 1583. Taşlıca Taşlıcan. nerede hocam bu arada? Yani suyun öte yakasında da Bulgaristan hudutları içinde bulgaristan sanıyorum yani. Uzakça bir yer. Varna'ya yakın bir yer olsa gerek. Öyle anlaşılıyor malumattan. Bir adaşı, bir semt bir yer yok ise tabii. Yahya Merhum, Taşlıcalı Yahya Merhum. Mesela bir beytiyle Deruni aşina ol Taşra'dan ne sansınlar. Bu bir zibareviştir. akıl divane sansınlar. Evet. Akıllı ol, deli sansınlar falan filan. Okumayı murad ettiğim gazeli beş beyti şu idi. Çok sevdiğim bir gazelidir Taşlıcalı'nın. Ganidir aşk ile gönlüm, ne malim ne menalim var. Ne vaslı yara handanam ne hicrandan melalim var. Ne say olmak muradımdır ne ölmekten kaçarcanın. Cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki. Ne alemden haberdarım ne kendimden hayalim var. Ne meyli külbeyi ahzan, ne seyri sohbeti yaran, ne tanı zahidi nadan, ne cengü ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya, Hüvel hayyu huvel baki. Değişmem atlası çarha, benim bir köhne şalim var. Hocam bu ne ya? <gülüyor> bir de bir şey şey. Bu bu direkt Türkçe evet, evet evet yani bunu bir iki kelime yani Şurada öğrenilmesi evet, icap yani eden yani Bugün iki kelimeye yani. bakılır üç kelimeye evet, bakılır en fazla hadi beşe bak yani, yani. E, bu muazzam ya muazzam ya şimdi yani. böyle şairiniz varsa ya ya Kemal gibi şairiniz varsa iddianız sabittir büyük milletsiniz arkadaşlar tabi hiç tartışmasın yani bir defa İnsana bunu armağan etse yetmez mi? Ne kadar güzel söylemiştiniz. Yayında mı söylediniz öncesinde mi? Hatırlamıyorum da. Şiiriniz mi var ki İstanbul'u fethedeceksiniz diyene gösterilen... Evet, evet, evet. Değil mi? Ahmet evet. Paşa'nın şiirini... Ahmet Paşa. Atıyor. Ha. Tamam, Bu şiiri yazdınızsa yani. fethedersiniz. Olur fethedersiniz yani. Öyle bir gösterge ki yani... E, gerçekten büyük millet olmuyor. Mesela Hırvatistan'ın büyük şairi olmuyor yani. Neden? Millet büyük yani. İyi şairleri oluyor ama büyük, büyük şair olmuyor. Yani. Doğru. Millet büyük olacak, geçmişi büyük olacak, iddia büyük olacak ve bütün bunların yansıması şehirlerimizde görülüyor. 1924'te Ali Emiri Efendi'nin şu sözüne ne buyurulur ya? Ali Emiri ki Diyarbakırlı Millet Kütüphanesi'nin banisi, onu çok tanımaya ihtiyacımız var. Çok da ihmal ediyoruz doğrusu. Geçen de bir devlet laf aramızda yalnız gerekeni yapacak yani içine epey bir, içi yandı yani. Eyvallah güzeldi kitap lar çıktı hakkında. Evet. Ee, yani yıldır bir şey oldu. Evet etrafım. bir şey var. Lisan derdi deruna terceman olmak ta acizdir. Sükutundan tahammül ehlinin feryat olur peyda. Bu anlatamaz diyor yani. Sükutunda bir feryat var ama duyacak kulağın var mı diyorlar lisan aşk ederdi güftü gü, ta olmadan evvel. Ne sen peydane ben peydane, dil peydane can peyda Ali Emir'i ki bu adam ben şairim diye ortaya çıkmıyor. Yani arada abi. bir yazı verdikleri yani. <gülüyor> <gülüyor> arada bir söyle Nasıl? demişler. Bana. <gülüyor> o zaman abi ankete geçmeden şunu da netleştirelim. Ama Şimdi... bana anket yaptırmayacak bu kadar. Ya. Neyse, hadi sabotaj hadi. var. Ee, Fakir Divanı, Fuzuli Divanı biz nereye gitsek tam derli toplu tercümesine elde edebiliriz. Tercümesi dediğiniz izah mı yani? İzahlı meklif. Türkçeden Türkçeye meklil. çevirisi değil. Türkçeden Türkçeye tercümesine. Mesela Fuzuli Divan'ın şerhi var Ali Nihat Tarla'nın yaptığı. Fakat çok değil bu. Yani Mesela İskender Hoca'nın yaptığı çalışmalar var. Bir divandan seçtiği 5-10 gazelliyle yaptığı açıklamalar, benzer çalışmalar Osman Horata hocanın vardır mesela. Yani birkaç hocadan bu şekilde çalışmalara rastlıyoruz. Tamam sahileri meşgul olsun, fakir hatta adam yokluğunda ben bile cesaret edip bir iki kitapçık yazdım. Ama mesela Şeyh Galip Divanı'nın birebir şerhini yapan bir şey var mı? Görmedik henüz yani. Hocalarla konuştuğumda da henüz öyle bir cesaret gösteren olmadı belki vakti vardır kim bilir. Peki nasıl okumak gerekir hocam? Yani e, böyle dipnot yerinde e, bilinmeyen kelimeler öyle diyelim. E, bilinmeyen kelimelerin doğrudan anlamlarının verildiği birtakım divanlar görüyoruz. Evet. Yahut solunda e, eski dili sağında evet. yeni dili olan şeyler onlardan onları mı okumak onlardan lazım? Onlardan edinilir yani malumat. E, tabii bu iyi bir anahtar, etkili bir başlangıç ama onu besleyecek yan bilgilere nerede ihtiyaç duyulursa da üşenmeyip el uzatmalı, zihin yani, uzatmalı. Kadeh neydi, sakin yani, neydi, sebhan yani. neydi, mey neydi, onlara da bakmak. Bakmalı yani. Muzdaril evet. mühali de bilmeli <gülüyor> <gülüyor> Sözü Sözler daha buzaksız geliyor. Bu yani çalışması yapıldı herhalde birkaç yıldır. Yapıldı. Yani son şey. son lugat son bir lugat çıktı özellikle altı lugatı pey doyurucu ne ararsanız buluyorsunuz. Hem İslam harfleriyle yazılımını görüyorsunuz hem izahatını bol bol örnekli görüyorsunuz. Yani aslında zor değil de işte buraya zaman ayırmaya hakikaten zamanımız var mı? Biraz da insaflı davranmak lazım. İnsanımız yani insanımız gerçekten çok telaşlı ve işi zor yani insanımıza şefkat lazım ev. evvel emirde. Hocam <gülüyor> Ee, bir bir dostumuz şöyle dedi ben ona çok katıldım ee, ben Türkiye'yi halihazırda hazırda Türkiye'yi ikinci Murat Osmanlısına hmm. benzetiyorum dedi hmm. yani e, Fatih İstanbul'u fethedecek ikinci Murat döneminde müthiş bir inşa evet. çabası var evet. ordu berkitiliyor çeviri faaliyetleri var Evet. Ee, yeni yani şehirler berkitiliyor imar çok fazla ticaret çok teşvik ediliyor falan filan ama bir taraftan da çok hızlı bir dönem yani neredeyse kalkınmacı bir Osmanlı padişahı olarak ikinci Murat öyle diyelim ardından Fatih geliyor yani evet. belki bir hazırlık aşamasındayız iyi niyetle yani el bir el, hazırlık elbette. aşamasındayız elbette. ben ankeş sorularımı soracaktım Lütfen. Lütfen. Ee, çok sayıda divan şiirine meşgul e, hanım şair de evet. görüyoruz süre evet. içerisinde. Orada favoriniz? Fıtnat Hanım. Fıtnat hanım Daha e, yakın yaşamış. Evet. Trabzon 1800'lerin sonları. Vefatı belki 1900'lere de ulaştı. Hatırlayamayacağım şimdi. Fıtnat Hanım çok esaslı. Özellikle bir kıtasıyla örnek arz edelim. Hepsi 8 kıtadır. E, et marabet düşmanı bedikare Allah aşkına Verme fırsat öyle her mekkâre Allah aşkına. Kıl mürüvvet verme yüz ağyâre Allah aşkına. Olmasın mahrem rakip esrare Allah aşkına. Sen edersen razıyım azara Allah aşkına. Ve bu Şeyh Galibi Naziri olarak yazılmış. 40 mısradan ibaret uzunca bir manzume ama Fıtnat Hanım. Mesela bir beyti daha. Tevekkül badı banın kıl küşade fülki ihlasa eser bahri emelde bir muvafık ruzigar elbet. Tevekkül badı banın kıl küşade fülki ihlasa eser bahri emelde bir muvafık ruzigar elbet. Günümüz Türkçesiyle sevgili gençlerimiz için bir cümle arz edeyim. Diyor ki, İhlas teknesine bin, tevekkül yelkenini aç... aç. Emel denizine açıl ve sabırla bekle. Arzulanan rüzgar bugün olmazsa yarın esecek. Ama sen dikkat et. Teknede delik, yelkende yırtık olmasın. Ablamız çok güzel istikamet çizen. Yani nedir bu? Bu işte bu, bu öyle bir medeniyetin sesini veriyor ki. Yani özgüven var ki, öyle bir birikim var ki. Bir fıtnat daha vardır. Şeyde ya Koca Ragıp Paşa. Zamanında işte şair Haşmet'le beraber, o da bir harikadır sözümüz yok ama e, hanım şairlerden sonra Adile Sultan çok güzel yani padişah kızı olduğu için değil sadece. Hakikaten Adile Sultan divanda çok tatlıdır, naatları harikadır. E, Mihri Hatun, e, Necati Bey zamanında onunla biraz da böyle karşılıklı şiirleşmişler, müşahara etmişler. Efendim az değil tabii. E, hamdolsun bizde ne ararsan bulunur derde devam ederiz. Yani ya, yani. de Peki hocam, <gülüyor> yine bir şey yapacağım ben. Bak kadın şairlerin e, konuları mesela yine sevgiliye sesleniyor. Yani cinsiyet yok diye biliyorum hocam şeydi. E, Tabii yok. Kadın şairde de benzer şey devam ediyor. Değil mi kadın şairlerde? De. Elbette bak şimdi bak. Yekden olmak çok hakikaten sabotajcı. Sabotajcı. <gülüyor> Ye, Yekden olmak isteyen ol gül bedenle ey gönül. Pirehen ve sinesin çak eyleyip serden geçer. Fıtnatalım. O sevgiliyle, o gül bedenliyle sarılmak istiyorsan, şimdi rumuzlar bahsini bir tarafa bırakalım şimdi. Gömleğe bak, çünkü o yari gömlek sarıyor. Gömlek gibi olacaksın. Yani nesi var gömleğin? Yakasını yırtmıştır, sineni bir çak edeceksin. Başı yoktur, baştan geçeceksin. Allah ya abicim, Allah yakıp geçiyor ya bunlar, yakıp geçiyor Allah aşkına bunlar <gülüyor> çok enteresan insanlar ya. Yani medeniyetin sesi, medeniyet ihtişamlı yani hadiseye bakışı, ya yani, söz aşkı söz. öyle yaşıyor, hayatı öyle yaşıyor, yani her şeyi derin yaşıyor. Ee, tahminle söyleyeceğim tabii ama şiirlerinde bu kadar dramatizasyon artık kelime melal, inkisar gördüğümüz şairlerin ee, çok da neşeli ve böyle etrafına pozitif enerji yani insanlar oldukları kanaatindeyim ben. Yani bu bizde ağlamakla gülmek ikizdir yani madalyonun ölü yüzü arka yüzü. Zaten gülmeyen ağlayamaz, ağlamayan gülemez. Biz biz biz de hep yani biz tebessüm ederiz gözümüz nemlidir kardeşim. Eyvallah. Yani, Allah Allah. Geçmiyor gülmekle hüznüm belki ağlarsam geçer. <gülüyor> Eyvallah. Peki, e, padişah şairler dedik hocam. Evet. Çok uğraşmışlar. Divan çok. şiiriyle uğraşan çok sayıda Osmanlı çok padişahı sayıda. Var. Tespitimize göre 36 sultandan 3'ü hariç hepsinin şiiri var. Var. 33'ünün divan sahibi olan da 20'den fazla. Peki, e, tamamının sanatsal değerinin yüksek olması söz konusu değil galiba. Elbette yani elbette en üstte yer alan... ...beşinin adını zikretmemiz icap eder. Muhibbi, kanuni merhum. Avni Sultan Fatih. Bunlar sırayla mı hocam? Yani kafanızda bir önem sırası da evet, var Evet, önem mı? sırası ile telaffuz ediyorum. Yani üçüncü Murat, ...üçüncü Selim, ...ikinci Mahmut. Yani Bizim şey Mahmut. <gülüyor> evet. Ya. Yani halkın gavur ya. Mahmut dediği, tövbe ya. yani. Çok enteresan bir adamdır yani. Çok, enteresan çok. Yani ona, ona ayrıca dönüp dönüp bakmak lazım... Hüdaya çok günah ettim adetsiz çok günahım var. Günahım çok İsa ola senin gibi ilahım var. Bu Mahmud'un temennası ümidimin katı olmaz. Resulullah gibi zira şefaatçi penahım var. allah <gülüyor> evet, Ekber. İkinci Mahmud adli. Peki. Penk küçük kan kırmızı. <gülüyor> e, ben son anket sorumu soracağım. E, sizi yüz patates tamam. Son dakikalar artık. <gülüyor> Şimdi Laedri diye bir adam var malum. <gülüyor> evet çok başarılı bir şairdir. Binlerce. <gülüyor> yani nasıl yazmış bilmiyorum ama. Yani epeyce bir şey yazmış. Şimdi e, bu Laedri'ler yani yazanının kim olduğu bilinmeyen şiirler. Orada da soracağım. Hani favori e, en beğendiğiniz beyti Laedri beyti de soracağım ama. Şunu merak ediyorum. Tıpkı Hattatlar'da olduğu gibi ismini koymaya çekindiği için mi ya da ismini koymayı bir edep meselesi, meselesi gördüğü için mi yoksa edebiyat araştırması sırasında, sırasında yapılan yakalanamayan şeyler mi? İkisinin de varit olduğu zannındayım. Yani bu çok dur malum La Edirne şiirleri çok. Yani ikisi de bir kısmı öyle bir kısmı öyle olduğunu bunu zan mertebesinde söyleyebilirim. Ciddi bir tespit tahlile dayanmıyor. Ee, hakikaten bazıları şu Beyşehir'de gördüğünüz camide olduğu gibi öyle bir eser yapmış adam adını, adını bulana kadar yalnız e, çıkıyor yani evet. hiç yazmayacak neredeyse öyle gizli bir yere yazmış. Demek ki ya bu bilmesin, balık bilmesin, halik gitsin deniliyor herhalde. Bir e, bir kısmı öyle bir kısmı da hakikaten kayboluyor tabi kolay değil yüzlerce yıl geçiyor yani bu sadece kast değil ihmal yüzü sebebiyle de beşeri haller sebebiyle de kaçan çok e, şey olabiliyor. La edri en çok sevdiğim zihnimi hazırlamama izin verdiniz eksik olmayın. <gülüyor> Ani karşılaşmamış oldum. Yağdın da mı doğduğun anlar sen ağlardın gülerdi alem öyle bir ömür sür ki mevtin olsun sanahında halka matem sahibi bilinmez ama pek yakıcılıdır Çok. Yani doğarken ağladın herkes güldü adam gibi yaşada giderken uğurlayanlar ağlasın sen gül son gülen iyi güler. <gülüyor> çok güzelmiş. <gülüyor> çok güzelmiş. Yani <gülüyor> ...ev cümle ben size Yusuf Ateş'i diyeceğim şimdi son, son bir dakika Onun çünkü ağır akademik sorularını mutlaka <gülüyor> soracak yani. <gülüyor> bir tane çok şey. Ben var. işin magazin kısmındayım ama şey soracağım. Damdan dama atlarken ölenler var falan filan onlar da var. Ama ben işin magazin kısmındayım ama. <gülüyor> ah ne ee, cümle şunu soracağım hocam. Bir bir cümleyle, iki cümleyle e hani çok konuştuk üzerine falan ama bugün tekrar yazılıp yazılamayacağına dair falan. Ama şu, en azından şu Türkiye'de divan edebiyatına divan şiirine ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Siz bu işin tam merkezinde bir yerde duruyorsunuz. Çünkü. Estağfurullah. Beklediğimden fazla. Yani e, ortalığı çıkıp divan şiirinin ortalıkta okunabilecek bir şey olduğunu gösterme niyetiyle kolları sıvamıştık. Ben Toplamda bin kişinin kulak tutmasını fazla fazla yeterli bulurken sayılamayacak kadar binler gördüğüm gibi oturup bunu anlamaya kafayı oran beklediğimden çok fazla insan gördüm. İnsanımız adını bile koymadığı bir hasretin içindeymiş. Özlüyormuş, neyi özlediğini bilmiyormuş. Ben kızılacak değil, acınacak, şefkat edilecek insanlar olduğunu düşünüyorum etrafımızda. Gençlerimize de özür dileyerek sohbete başlıyorum. Türkçe bir şiiri size tercüme etme ihtiyacıyla sizi karşı karşıya bıraktığımız için önce beni affedin, özür dileriz çocuklar. Fakat tek başıma suçlu ben değilim, birçok suç suç ortam var <gülüyor> <gülüyor> Yani çok ilgi var. Bu insanlar sanki genetik bir sevk ile belki insiyak ile içleri. Ya tanıyorum ben bunu bir yerden diyor. Nereden? Ana rahminden tanıyor. Nereden tanıyacak? Bir yerden duyuyor işte yani evet. hissediyor. ...yeterinden de fazla... ...çok fazla ilgi oldu. Hocam düşürüyor. bitti vaktimiz. Evet. Hızlıca hemen sorayım. Yine anket sorularına <gülüyor> ilave olmuş olsun. Bu da aslında geniş konuşmak istiyordum. Cem Sultan'ın Beyazıt'la Beyazıt da ilgili... Bir ...yazdığı bir <gülüyor> şey. Karşılıklı. Evet. Oradan hareketle... ...şimdi tarih yazımına katkısı var. Evet. Psikolojiyi görebiliyoruz. Şimdi Buradan bakınca çok acayip... ...hüzünlü dizeler vardı orada. Evet. Yani o sen külde, sen gülde, evet. ben külde falan evet. Orada mesela hüzünlü tüm aklınıza gelen şimdi dizeler içerisinde. Ee, en e, hüzünlü diyeyim. Ee, gelmedi ya. Aklıma hatırlama bir şey gelmedi yani. Mefhum olarak da metin gelmedi hatırıma. Yani sen güller içinde yatasın, ben kül döşenem. Ee, Orada şey mesela Cem Sultan'ın e, hem e, şey, padişahlık fani he. bu dünya falan böyle şeyler var beyitler. Öbür tarafa dönüyor, sen boş ver diyor işte. Sen eğlenmene bak, dünyadan almana bak. <gülüyor> o psikolojisindeki şey falan. Çok ağır şartlar. Dışarıda kendisine din bile teklif ediliyor. Yani neler yaşıyor adam. Ama papayı çıldırtan bir cevap veren bir de delikanlılık var. Yani bırak şimdi 40 yıllık kâne olur mu yani falan. Sultanlık teklif ediyor. Hristiyan olacak. Hadi canım sen de falan diyerek en yüksek otoriteyi bozuma uğratan, perişan eden bir delikanlıca cevabı var. Beşerî haller kardeşiz. Tahtta otururken kendisi sürgünde haymatlos olarak yaşıyor. Evet. Bu ızdırap Mısralara elbette yansımıştır ama sizin de dikkatinizi çektiği ızdırap son derece asil bir edayla e, isyan yok, bir saygısızlık yok. Hatta içten içe bir hüzünün asil bir hüzünün ifadesini görüyoruz. E, çünkü aile çok sağlam, dayanıklı, e, misyon üstlenmiş bir aile. Bugünkü fertlerinde dahi görüyorsunuz e yani. Ee, Şehrimizde gerçek hayatın, o gün yaşanan önceliklerin, kabul edilen hassasiyetlerin Mısra'ya dökülmüş, kelime kalıbına bürünmüş hali. Hocam sonun sonu. <gülüyor> Diyelim 18-19-20 yaşında bir delikanlı, bir hanım kız bizi şu an izliyor ve konuştuklarımız dikkatini çekti. Yarın gidip İvan şiiriyle ilgili bir şey almak istiyor. Bir kitap, bir şey. Yani diyor ki bir yerinden başlayayım ben okumaya. Kimden başlasın? Hangi eserden başlasın? Nasıl bir yol izlesin? Öncelikle tavsiyem Büyük Türk yazarı Mütefekkir Hayati İnanç'ın iki kitabı var onlara bakabilirim. <gülüyor> onlara <zaten gülüyor> Sonra bir antolojik de yani derli toplu bir şey edinebilmek için Hilmi Soykut Bey'in merhum Hilmi Soykut'un Unutulmaz mı sıralar diye bin küsur sayfalık bir kitabı var. Temini için biraz enerji sarf etmesi lazım ama ele geçirirse çok keyifle okur. Beyt'in orijinal yazılımı, latin harflerle bir daha yazılımı, tanınmayacağı kelimelerin izahı, altında da kısa bir izah. Yani eğer arzuluysa buradan epey beslenir. beslenir. Ona bir defa o yaş için yeterince iyi bir yol gösterici olur. Keyfini keyfini tadar. Eyvallah. Hocam ne iyi ettiniz geldi. Estağfurullah. Eee... Bir daha bekleriz. İnşallah efendim. Bir daha bekleriz. Belki mesela bir fuzuli özel yapıyoruz. Hay hay hay hay. Ya şeref. bir nabi özel yapıyoruz. Memnuniyetle. Bakalım. Nefsiyar. E, adres duyuyorum. bizi nereye götürdü? Öyle diye. Hadi bak. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Ben Eyvallah. Estağfurullah. Eyvallah. Efendim, biz bugün yine aradık ama malum aramakta bulunanlar, bulanlar arayanlardır. Ancak e, adres sefterinde bugün divan şiiri söz konusuydu. Bir çok güzel, çok lezzetli bir sohbette bulduk kendimizi. Umarım sizin açınızdan da öyle olmuştur. Gelecek hafta, üst gençte birlikte, yine elimizde bir adres defteri, yolumuzu aramaya devam edeceğiz. Eyvallah. Eyvallah. Ne <gülüyor> anlattınız öyle ya? Kaldım Yet yani. Yetiş ey keşti banım, büs bütün deryada yangın var. Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var. Eristin albahar vakti figana başladı bülbül değil yalnız bülbül ol gül iranada yangın var zemine indime evadan nice yıllar döküp kan yaş değil ağlayan yalnız adam havvada yangın var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 Bilinmez salihin rengi çalındı tablı gülbangı kurulmuş Kerbela cengi aman kavgada yangın var. Allah Allah. Azizim, şimdi ama bir taraftan da bir ucuda politik hocam bunun. Yani değil mi? Bu yani 910'da ise bir ucuda ah, politik bu şiirin ah, yani. Ya. Yani. yani bir bir yüzeyde politik okunabilir elbette. Ata sosyolojik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 Benim görmediğim bir şey mi var? Ya da durum nedir? Neler olmaktadır? Bir hadise var can ile canan arasında. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Galiba şu. Fuzulini su meşhur o eserde, şah eserde, ikinci beytte ne der? Hani ab yundur gümbedi var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden gümbedi var su. Baktığım her yer su renginde görünüyor. Acaba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 Demek ki bu kadar derin bir aşkı, bir sevgi. Belli ki hani e, mektep medrese görülmemiş ama e, içeride kaynayamış. Bir volkan kaynıyor yani karşısında da şey var, ustası var. Halih Baba'nın o divanı aynı zamanda bu ölçü, vezin, uyak... Aynen öyle. Tabii, ne? tabii. Bütün bu kaidelere riayetle yani divan tarzındadır her şeyle. Bu arada meraklısına yani. şimdi ona bakıyordum. Meraklısına Semerkent <gülüyor> yayınlarından fena olmayan ha. bir edisyonla iyi bir edisyonla gayet iyi bir edisyon Çıktı. Evet, evet, gayet güzel bir edisyon e, e, bir de onu da söylemiş olalım e, daha böyle alternatif bir yayın e, Erzincanlı Tüfekçi zade Salih Baba Divanı Rabıtayı Nakşi Hayali Allah. Fehmi Kuyumcu Fehmi Kuyumcu, Fehmi Kuyumcu da <gülüyor> Allah e, Allah çalışmış, Allah çalışmış. Allah Salih Baba Divanı'nı haberiniz olsun meraklısına söyle denince söylemiş <gülüyor> ama bir de sus deyince susmak var mesela şey anlatır Reha Çamuroğlu anlatır hocam şeyde İsmail'de ben çok severim İsmail romanını ee, bak gene karıştırdım romanları iyi mi ee, Ya Yavuz Sultan Selim'le Şah Hatay'ı anlattığı romanın adı gelmedi Şirpençe. değil değil ha, hocam ha, ha, gelmedi ha. ismi dilimin ucuna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 <gülüyor> eyvallah peki hocam bir şey merak ediyorum yine de ee, şimdi bir taraftan hani işin e, Fars ve e, Arap dünyasındaki yansımaları da var ee, İran'da çok büyük şairler var şüphesiz Aruz'la yazan Tabii. Araplar da Aruz'u İranlılardan öğreniyor onlarda da kasideyi hamriye diyelim hani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 Bakıyorsunuz demin Sukasides'inden bir beyte gittik. Başka bir beyte gidelim. Men lebin müstaqiyam zuha dikavsar talibi nitekim mastamı içmek hoş gelir hoş ya Bakıyorsunuz Arabi'den alıntı var, Farisi'den var, Türkçeden var ve bunlar öyle bir araya gelmiş ki ortaya çıkan beyti Arap da anlamaz, Fars da anlamaz. Bal gibi Türkçe Türk işidir. yani bizimdir yani, Türkçedir ya. Yani. Hocam, terkipler bile hani kalender kelimesini almış Farsçadan Meşrep kelimesini almış. Arapçada kalender meşrep diye. Yemek birleştiriverdi. Fars, Fars'ın anlamadığı, Arap'ın anlamadığı ama Türk'ün pekala anladığı bir şey ortaya. E bir şey ortaya çıkarmış. E Enteresan bir e bir araya getirmiş. Bunu tek bir kelimede manada. gördüm geçen de. Bir beyti de böylece hem anmış olalım. Kerküklü Nevres isimli çok güzel bir şair. Hac gahi Husrevi bir şebgete zeyn ettiler. Hunu Ferhad'ı kına'yı payı şirin ettiler. Ferhat şirin, rakip Hüsrav. Dağda öldü Ferhat, Hüsrav şirini aldı. Gerdek odası, şirinin ayağına kına yakılacak. Ferhat'ın kanıyla kınan, kınalandı diyor. Yani ortaya konan dramatizasyon bahsi diğer. <gülüyor> Hacilega kelimesine bakıyorum. Hacilega he, Abdül öyle der ya makberde dönmüş oturup bir hacdgahe. Yeah. Hacle arabi gah farisi e eki Türkçe tek kelimede üç lisanın imkanları bir arada. <gülüyor> ya o sen bunun nesini tartışıyorsun? Ne hacet var bir de yani? Bu bu fiili bir durum ve çok da zengin güzel bir durumdur yani. Bu bundan bir kaybımız yok ki. Yani Selçuklu devleti re, devletin resmi dili olarak Farsçayı benimsedi ve uyguladı. Yani ne mahzuru var? Biz bu son yüzyılda birçok bidat fikirler filan edindik. Evet, evet ama yani bunun bir zenginlik biçimi nu e, anlamaya yanaşmıyor galiba hocam. Evet. Yani Başka. memleketin mutlaka modernleşmesi ve batılılaşması gerektiğini düşünen zihin öyle diyelim. Bunun zenginlik olduğu... Ama durumda, gemi doğuya gidiyor tayfa ne kadar batıya koşsa. <gülüyor> öyle oluyor hocam. Öyle Oran? oluyor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 Karıştırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir, bir reklam arasında. <gülüyor> Efendim biz buradayız. Adres sefteri devam edecek. Efendim adres sefteri devam ediyor Hayati İnanç Hoca'yla. İvan Edebiyatı'nın adresini aramaya devam ediyoruz. Şimdi kazancı bedi rahmetli, enteresan bir adam. Şimdi ben ee, okuduğu gazellerin bazılarının Nabi'nin, bazılarının Fuzuri'nin olduğunu öğrendiğimde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 akmayan sular gördüğümde şimdi eski Osmanlı çeşmelerinde binabim'in <gülüyor> o e, yak, sızlanışı gelir hatırama. Ha. Orada tabii şey de var değil mi? Şimdi divan şairi hani eleştirilere yönelik olarak da divan şairi e, elinde kade, e, rahat döşeklere uzanmış üzüm kaseleri böyle bir fotoğraf vardı okulda öğretilen. Ya, söylüyorum. çok büyük bir haksızlık ya. Çok büyük ee, bir haksızlık. Oradan Nef'iye geçip de hem sormuş olayım yani. Nef'iye. Evet. Niye Nef'i? Çok, çok zor bir adamdır yani dördüncü Murat gibi gözünü budaktan esirgemeyen bir sultanın yanında sözünü dudaktan esirgemeyen kelle bahasına Efendim ya dokunma dedi nefi Merhum'a dördüncü Murat merhum. İstanbul'da işler karışık dedi Bayram Paşa'ya olağanüstü yetki verdik yani serseri kovalıyor adamın karizmasını çizme yani. Olurum olur dedi ama mizac bozuk kafiye tutsun babama hizmet messem diyen adam dayanamadı tabi gitti vurdu e vurulur mu canım Bayram Paşa'ya e, adam bir gitti geldi yani e, sonra bir daha bir daha bir de ısrar ediyor babasıyla bile geçinemedi yani Allah rahmet eylesin nefhiy merhum çok zor bir adam hakikaten e, fakat e, hakimane şi şiirlere onda da sıkça rastlanır Subhadek hiç kimsenin şem'in fıruzan eylemez. Bir vefa dünya eğer ben bildiğim dünya ise, bu vefasız dünya benim bildiğimse eğdebilirim Allah'ın izniyle. Kimsenin mumunu sabaha kadar yakmaz. yakmaz. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Ankete devam edelim hocam. Ee, en sevdiğiniz beyt. En sevdiğim beyt, sabit merhuma ait. 1712'de ile aynı sene öldü. Evimde de asılıdır. Sunar bir camı memlu bin tehi peymaneden sonra, döner vefki murad üzre felek amma neden sonra? Sunar bir camı memlu bin tehi peymaneden sonra, mefailun, mefailun mefailun mefailun mefailun döner vefki murad üzre felek amma neden sonra? Önüne bin boş kadeh gelir, bir gün dolusunu da görürsün Allah'ın izniyle ve arzuna uygun döner felek ama sabretmen lazım, tabi. vakti var. Gerçi tabii en sevdiğim beyt sualine ikinci bir cevabı da ihtiyaç tabi. var, o da Şeyh Galip merhumdan. Çekilenler kalır Esat bu cihan içre hemen vakti şadi de gelir, mevsimi mihnet de geçer. Eyvallah. Çektiğin yanına kar kalır. Mutluluk günleri de, acı günlerde de geçer. Ya hayata böyle bakabilmeli yani. Öyle takılıp kalmamalı bir şey ya. Yani. Artık çok barışmış hocam hayatla bu adam. Bu adamın hayatla, yaşamakla, ölmekle bir derdi kalmamış. Benim evet. anladığım o yani. Bu, dize, bu dizeyi yazabilen adam eğer numara yapmıyorsa ki niye yapsın? Niye yapsın? Eğer numara yapmıyorsa aslında her şeyle barışmış, uzlaşmış, bitirmiş İşi bitirmiş. Aynen öyle. E, ya o yüzden kariyerini tamamladığına ilişkin kanaatim. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki bakın mesela. Başka soru var mı? Anket sorusu var devam mı? Tabii hocam. Devam edeceğiz ama siz buyurun. Taşlıcalı Yahya'nın bir beş beyti geldi hatırıma. Çok lezzetli bir şairdir. Çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir şairdir. 1583. Taşlıcalı nerede hocam bu arada? Yani suyun öte yakasında da. Bulgaristan hudutları içinde Bulgaristan sanıyorum tamam. yani. Evet. Uzakça bir yer. Varna'ya yakın bir yer olsa gerek. Öyle anlaşılıyor malumattan. Bir adaşı bir semt bir yer yok ise tabi. Yahya merhum. Taşlıcalı Yahya merhum. Mesela bir beytiyle deruni aşina ol taşradan ne sansınlar. Bu bir zibareviştir. Akıllı ol divane sansınlar. <gülüyor> Akıllı ol deli sansınlar. Falan filan. Okumayı murat ettiğim gazeli beş beyti idi Çok sevdiğim bir gazelidir Taşlıcalı'nın. Gani'dir aşk ile gönlüm ne MALIM ne menalim var Ne vaslı yara handanam ne hicrandan melalim var Ne say olmak muradımdır ne ölmekten kaçar canım Cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklu idraki Ne alemden haberdaram ne kendimden hayalim var ne meyli külbeyi ahzan, ne seyri sohbeti yaran, ne tanı zahidinadan, ne cengü ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya, huvel hayyu hüvel baki, değişmem atlası çarha, benim bir köhne alim var. <gülüyor> Hocam bu ne ya? Bir de bir şey şey, bu, bu direkt Türkçe. Evet, evet. evet.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 lisan aşk ederdi güftüğü gü, ta olmadan evvel. Ne sen peydane ben peydane, dil peydane can peyda Ali Emir'i ki bu adam ben şairim diye ortaya çıkmıyor. çıkmıyor. Yani arada bir yazı verdikleri yani. <gülüyor> <gülüyor> arada bir söğürü <söyle> demişler. <gülüyor> o zaman abi ankte geçmeden şunu da netleştirelim. Ama Şimdi... bana anket yaptırmayacak kadar. Ya. Neyse hadi. Sabotaj hadi. var. Ee, hadi, Fakir sabotaj. Divanı, Fuzuli Divanı Fakir ee... Divanı biz nereye gitsek tam derli toplu tercümesine elde edebiliriz. Tercümesi dediğiniz izah mı yani? İzahlı meklis. Türkçeden Türkçe'ye metni. çevirisi değil. Türkçeden Türkçe'ye Türkçe tercümesine. Mesela Fuzuli Divanlı Şerhi var Ali Nihat Tarla'nın yaptığı. Fakat çok değil bu. Yani Mesela İskender Hoca'nın yaptığı çalışmalar var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 Sözün çalışması yapıldı herhalde birkaç yıldır. Yapıldı. Yani son, şey. son, lügat, son bir iki lugat çıktı. Özellikle kubbe altı lügatı evet. epey do, do, doyurucu. Ne ararsanız buluyorsunuz. Hem İslam harfleriyle yazılımını görüyorsunuz. Hem izahatını bol bol örnekli görüyorsunuz. Yani aslında zor değil de işte buraya zaman ayırmaya hakikaten zamanımız var mı? Biraz da insaflı davranmak lazım. Yani i̇nsanımız gerçekten çok telaşlı ve işi zor yani. İnsanımıza şefkat lazım evvel emirde. <gülüyor> Hocamış. Ee, bir bir dostumuz şöyle dedi ben ona çok katıldım ee, ben Türkiye'yi halihazırda hazırda Türkiye ikinci Murat Osmanlısına hmm. benzetiyorum dedi hmm. yani e, Fatih İstanbul'u yani. fethedecek ikinci Murat döneminde müthiş bir inşa evet. çabası var evet. ordu berkitiliyor çeviri faaliyetleri var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 Efendim az değil tabi e, hamdolsun bizde ne ararsan bulunur derde devadan galiba <gülüyor> bizde. <gülüyor> Peki hocam yine <gülüyor> bir şey yapacağım ben. Bak kadın şairlerin konuları mesela yine sevgiliye sesleniyor. Yani cinsiyet yok diye biliyorum hocam şeyde. E, tabi yok. Kadın şairde de benzer şey devam ediyor değil mi kadın şairlerde Elbette benzer. bak şimdi bak.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 gömlek gibi olacaksın. E yani nesi var gömleğin? Yakasını yırtmıştır. Seyneni bir çak edeceksin. başı yoktur. Baştan geçeceksin. Allah ya abicim. Allah yakıp Allah geçiyor, Allah. geçiyor ya bunlar. Yakıp geçiyor. Allah aşkına bunlar çok enteresan insanlar ya. Yani medeniyetin sesi, medeniyet ihtişamlı. Yani hadiseye bakışı yani, aşkı öyle yaşıyor, hayatı öyle yaşıyor. Yani her şeyi derin yaşıyor tahminle söyleyeceğim tabi ama şiirlerinde bu kadar dramatizasyon artık kelime melal, inkisar gördüğümüz şairlerin çok da neşeli ve böyle etrafına pozitif enerji yani insanlar oldukları kanaatindeyim ben. Yani bu bizde ağlamakla gülmek ikizdir yani. Madadionun ön yüzü arka yüzü. Zaten gülmeyen ağlayamaz ağlamayan gülemez. Biz, biz, biz de hep yani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 Yani, yani herkese lazım mı? Lazım da değil yani. E yani. <gülüyor> yani. yani hani ekmek çorba kadar lazım evet, değil. Evet, Ama evet. E, musikisinin şöyle bir şeyi var. Şimdi ben okuldan hatırlıyorum. Hocada e, şu anda da zannediyorum okullarda var gösteriliyor. E, hocanın okuyuşu vardı. Bir de e, işte daha sonra sizden sorabilirim bilemiyorum. Yine zevrakı derunum kırılıp kenare düştü diyor. Şimdi bunun anlamına ben vakıf olmamın bir önemi yok bir yerden sonra. Bu dize bana yetiyor. Hadi ikinci bir sırayı da ee, Dayanır mı şişedir buraya hisenksare düştü. Anlamaya hiç gerek yok. O zamanki bezmi canda bölüşüldü kâleykâm, bize hisseyi mehabbet, dili pâre pâre düştü. gehiziri zîri serde destîge ayağı koltuğunda düşe kalka hastâ ikâm, deri lutfi yare düştü. Türkçeden Türkçe'ye tercümesine geçecek miyim?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 ee, evvela bu merak bir ortaya çıkmalı. Bugün hocalarımızın şerh etmekte epey müşkilat çekiyoruz filan deyip tevazu ettikleri bir eserdir. Okuduğum beyitlerde yine zevrak iderunum kırılıp kenare düştü dayanır mı şişedir bu reh'i sanki sare düştü zevrak. Açıyoruz lügatları gayet de güzel lügatlarımız var artık kullanımı kolay.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 zaman ki bezme canda bölüşüldük i Kam bir zaman vardı o zaman ne zaman can meclisinde yani Ruhlar meclisinde yani elü bir abdikküm ka Bela Allah'ın bize kendini tanıtıp aşkını sunduğu o mecliste kumaş parça parça kesiliyordu herkesin hissesi bize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 Hac meşakkat yolculuk düşe kalka yarın lütuf kapısına yar Allah lütuf kapısı Kabe Allah'ım ya yani adam bir beyitte bize apayrı alemler açıyor sen de bana diyorsun ki şimdi Divan şiirini okuyalım mı okumayalım? Okumayalım canım boş ver gerek yok zaten. Gerek olacak? Ne <gülüyor> olacak? Hocam Şivkekteme gidelim sonra Olur. devam edelim buna. Ee, adres defterindeyiz hayatıyla çocuyla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 ne yönelik eleştirilere geliriz hocam gelelim ama öncesinde isterseniz ufak bir parantez açarak Buyur. bu divan şiiri aşığın e, dilinden yazılmış bir şiir. Evet. Ee, şeydi hani Çobanoğlu'nun kavuşmak yoktur İslamlık'ta. Dizesinde gelecek şekilde. Ee, Kimin, efendim? Kimin efendim? Süleyman Çobanoğlu. He. Bilesin kavuşmak yok Yoktur. İslamlıkta kavuşan kısmısı ancak yavurdur <gülüyor> diyoruz. <hocam. gülüyor> Aman ya <yarabbi>, Şimdi of. <gülüyor> o bizim resmi dizemiş yani programın resmi dizesi öyle diyelim hocam. Allah. Bilesin kavuşmak yok İslamlıkta kavuşan kısmısı ancak yavurdur. <gülüyor> Allah yelkdar <gülüyor> Amin Eyvallah. Divanın hikayesi de aslında değil mi? Pek evet. çok evet. dize de aşık acı çeker, evet. kavuşamaz. Evet. Ee, bu temanın.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 Fakat yani en baştakini deşifre etmezse <gülüyor> tamam, o, o kalsın <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Avrete meftun olan Mecnun'u Ferhat'ı gider vezneye neylersin anıp bir iki zenpareyi. Kadına düşkün olan Ferhat da Mecnun da sadet harici kalsın. Onlardan bahsetmeyin yanımda. Onlar birer zampara diyor. Manastırlı vezni. Şimdi o biraz e, sıra dışı bir ifadeyi tercih etmiş. Zenpare deyip geçmiş. Ancak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 çok yaygın, herkesçe bilinen bir şey. Son 60 yılı, 70 yılı saymayın, herkesin ilk anda duyduğu anda rahatlıkla kavrayabileceği, okuma yazma bilmek yeter yani bir de. Bu, yani bunu kavramak için öyle zannedilmesin öyle saray çevresi falan falan onlar hikaye laflar yani hiçbir gerçeklikle uzak, yakın alakası yok. Hocam mesela manastırlı vezni. Evet dinlesin. evet. Manastır malum. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, idadi okuduğu.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 ...hadi iddialı bir tez ileri sürelim de... ...hadi biri de çürütsün de memnun olayım yani... ...yüz yıl önce liseden mezun olan... ...bir delikanlıyı... ...gözlerini bağla Bağdat'a bırak... ...çatpa tarafçasıyla herkesle ahbap olur... olur. ...Tahran'a bırak Farsçasıyla herkesle... ...kanka olur... E, e, ...kardeşim sen şimdi bundan vazgeçtiğinde ...elinden ne geçti... Abi ...Ziya Paşa'nın dediği gibi yani... ...eyvah bu Baziçi'de bizler yine yandık... ...zira ki ziyan ortada... ...bilmem ne kazandık... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...her şeyi kaybediyorsun... ...ele hiçbir şey geçmiyor... Ama ütüldüğün kesin. Kaybettiğin şey çok pahalı, çok şeyler gitmiş elden. Şimdi bir başka örnek de Salih Baba. Okuma yazma bilmeyen. Baynilerde yayınlandı bu arada. Divanı e, mı? Divanı. Evet. Efendim demek bay Burtlu, ki. Bayburtlu Bayburtlu. Hayır. Salih Baba Erzincanlı. Erzincanlı. Tabi Piri Sami Erzincani Hazretleri'nin müridi. 1910 vefat. Yani adaşı biri daha varsa diye tereddüt ettim yok, ben. Çok doğru Erzincan. Birkaç kesinlikle. defa e, hamdolsun yani Salih Baba divanına böyle bir himmet gördük yani az bir şey. Ona da şükrediyor insan yani böyle bir yoksullukta acayip bir şey ya. Define sandığının üstünde dilencilik yapmak da yapıyor. Töbe töbe ya Okuma yazma bilmeyen gariban tüfek tamir eden bir insan 1910 vefatı daha dün ki işte yani. okuma Sami... yazması yok. Yok.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 Söyle Salih. Kapının ağzında kovulmayı bekleyen Salih. Destur çıktı, emir çıktı ya. Başlıyor söylemeye. Bir de talebe gönderiyor yanına. Bu bu söyledikçe yaz diyor. Söyledikçe <gülüyor> yaz. 3 hafta mı ne? O söylüyor, o yazıyor. 454 gazelden müteşekkildi. Ben ortaya çıktı. Yeter Salih diyor. Salih de susuyor zaten. Gerek kalmıyor gerisine. Bir gazeli. Ya fakat <gülüyor> ne anlatacaksın <gülüyor> söyle ya. <gülüyor> yani işte.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 Ee, iki kitap ee, bir de bolca müzik öneriyorum. Kitaplardan biri İsmet Üzer'in Şiir Okuma Kılavuzu, biri Oktav Yapaz'ın Şiir Nedir? Yayvelir. Bir de bolca müzik dinlemelerini. Yani klasik müzik seviyorsa klasik müzik Türk sanat müzik, seviyorsa Türk sanat müzik ama derinine ee, daha komplike besteleri, daha zor besteleri dinleyerek. Türk'ü seviyorsa da öyle. Yani ee, dümdüz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 Necip Fazıl merhumu şiirlerinde o ahengi hissedersiniz. Neden? Çok iyi bilir. Başka bir yol tutmuştur. Hece ile göstermiştir. Çok da iyi yapmıştır. Hece'yi de çok inceltmiştir. Çok yani. Öyle diyelim ya. Ama hocam mesela, çünkü biz savaşmasak, uzak Asya'dan çekik gözlerimiz, çubadan kıvırcık sakallarımızla biz savaşmasak,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 Efendim yani Allah gani, hayırlı ömürler versin. Amin, amin. Şimdi ondan alacağımız çok şey var. Çünkü o çok ciddi bir e, deneme yaptı. Yani klasikten beslenerek geleceğe bir şeyler söylenebileceğini gösterdi. Sert. Neden büyük hırmaklardan bile heyecanlıydı? Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak diyen adama ben saygı duyarım. Yani. Eyvallah. Canım. Şimdi yani Aruz şi Aruzlu şiire, divan şiirine meftun olmamla beraber karşımda bir ciddi vaziyet vardır. Yani <gülüyor> Vahim bir durum vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii sizi de bu arada yani heyecanla izliyorum. Eyşan Tebrik hocam, ederim. Yani Allah sayenizi meşgul etsin. Alarım Elbette hocam. yeni şeyler söylenecek. Elbette başka bir üsluba da ihtiyacımız var. Fakat bizim şu anda...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 tatsız bir müzik tarzı hakkında ne dersiniz diye de pencereyi açtı. Oturduğu Ankara Radyosu'ndaki odasından Mamak'taki perişan mimariyi gösterdi. Bu mimarinin musikisi bu olur dedi. Doğal olarak. Ya, do yani. olarak. Ya, bir Tamamı şey, dağılıyor. İstisna gibi duruyor sanki ama. Tarihi akış. Yani 18. yüzyıl. Ee... Yani çok yüksek bir şair olma anlamında diyorsanız tabii evet. ama fakat e öncesi de sonrası da e aynı geleneğin bir yani azalması ürünle. lazım hani 16 17 ha. ha, 18. yüzyıl fırlama yani bir zirve ya bir tavan Doğru'da yaptı yani üst düzey bir evet. şehir var. Yani onun dehası onun dehası apayrı yani 4. Murat gibi mesela.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 o melekler duyuyor. Bebek büyüyor. Büyüyen bencileyin ölüyor. Daha doğru söylenen ilahi İsmail Kılıçarsa hmm. Tamamen Yunus Emre'ye evet. öykünerek ve 2016 yılında yaşasaydı 2010'da, 2009'da şiiri yazdığım sıra. Ne yazardı acaba? Diye zihnimi zorlayarak ee, ve bile öykünerek hani hmm. bile öykünerek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 Yani İlginç. Fuzuli olur ben diye. ya fuzuli bekliyordum ya şey garip bekliyordum. Niçin? Nabi merhum aklı uyandıran hakimane bir üslup benimsemiş ve bu sahanın lideri olmuş. Aşıkane terennüm gerektiğinde de alasını yapmış. Özgüveni fevkalade yüksek. Sarhoşluğa düşmeyen çok didaktik öğretici. Evet, biraz nasihatçi bir şiir mi hocam?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 Tek kahvaltı benden daha yakışıklı olmak olan program partnerimi tanıtmak isterim. Partner nedir ya? Yoldaşımı tanıtmak <gülüyor> isterim. değil <gülüyor> daha. Ee, sevgili Yusuf Genç merhabalar. Abi merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Yani iyiyiz. Bugün ayrıca bir keyfim var benim. <gülüyor> Hakikaten konuşacağımız Eyvallah. konu dolayısıyla. Eyvallah. Fakat reklam yapalım. Cins bu sayı gönül. O da tevafuk oldu aslında. Evet. da. Gönül demiş. Allah Allah. E, Leyla bir ihtimaldir demiş kapakta.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 Yo, doğrusu sayıdır. Sevgili hayatı inan Hoca. Gönül redifli keçecizade izletmollu aklımda dolaşıyor şimdi. Gönül dediniz ya. Eyvallah hocam. Aha. Nasıldır? İlk beyti, acep bu ateşi firkatle kimler yana gönlümden, demem kim yakmaz zira korkarım divane gönlümden. Aha. Şimdi Aziz'im bu yedi Beyitli çok yakışıklı bir gazeldir de, ilk beytinde okuduğum beytte dediği şu.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 Fakat gönülün galiba başka dilde bir karşılığı bir yok. Bir karşılığı yok. Evet. İngilizlerin hört, hearete, hört dedikleri şey kan pompalayan organın adıdır ki inekte de var. De var. Bir de yürek var bizde ekstra. E, ekstra yürek var. Kalp var, yürek var, gönül var. Bir de gongül. E, gongül. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Ankara'dan geldiniz, iyi ettiniz, geldiniz. İyi geçti inşallah. Çok şükür, hamdolsun. Her şey yolundaydı. Vallahi şükürler olsun. Evet.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 bazı farik vasıfları, alameti farikaları diğer kısımlarından ayırt eden bir şeyler işte vezne uygun olmak yani ölçülü. Latin adam demiş ya hani saymalı değil tartmalı. divan şiiri dediğimiz şiir geleneğimizde yazılan şiirler de heceler, kelimeler sayılarak denk düşmesiyle yetinilmez. Kafiye tuttu tutmadı ile yetinilmez. Tartılır bir de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 Ya sonsuzluğa kanat açmış bir mahluksun sen yani sıradan değilsin. Kendi, i̇nsan aslında kendini sıradanlaştırıyor. Kendisi basite irca ediyor. Oscar Wilde'dan sizden duymuştum hani her bayağılık cinayettir diyor. Her cinayet bayağı değil ama <gülüyor> evet, evet, hiç tartışmasız Yani e, şuradan devam edelim hocam. Hani bir bakıma hani e, bir metin İngilizce ise ve biz İngilizce bilmiyorsak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 <gülüyor> <gülüyor> Abda gidince tadı da gidiyor yani. Ee, o kelimelerden <gülüyor> uzaklaşıyoruz Şeyimiz yani temel e, yoksulluğumuz bu noktada. Cam deyince heyecan duymuyoruz. Sagar, sifail, kadeh, peymane, ayak, piyale. Hepsi kadeh manasına gelen kelimeler. Şimdi bu kelimelerin tabii yani yerine ben İngilizce şunu diyeceğim. Kupa diyeceğim veya bardak diye. Dersin de işte o kelimenin 500 yıllık, bin yıllık çağrışımlarından yoksun kalırsın. Sadece gözünün önündeki bardakta kalırsın. Onun içine koyabileceklerinle sınırlı kalırsın. Bunun mecazen bezmi elesteki ilahi aşkı temsil etme hususiyeti tamamen gider. E o gidince saki, e, divan şiirinde saki ne kadar kritik bir kelime. Şarabı dağıtan, ortada dolaşan kişi demek. E, ama tasavvufi şiirlerde Allah demek yani. Yani bazen şeyh demek manasına gelir, o manaya gelir. Dolayısıyla bu kadar manayı kaybetmek tabii insan... Beytül Ahzam dediğinde şimdi adam lugata baksa hüzünler evi diye bir tercümele karşılaşır en fazla. En fazla.